Yeah. açık gazete. Gün 6 Ocak Cuma Yıl 2017 Ay 1 Gün 6 Kasım 60 1438 Hicri rebül 8 1432 Rumi Aralık 24 Bazı yerlerde kar Günün sözü En iyi öğüt örnek olmaktır Malcolm X Günün malumatı Ocak ayında Meyve bahçesi İyi havalarda elma, armut, kiraz, erik, kayısı ağaçları budanır ve bütün ağaçların kurumuş dalları kesilir Yüzün açılan çukurlara ağaçlar dikilir. Devamı pazartesi günü. Büyük Saatli Marif Takvimi Herkese merhabalar, 94.9 94 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesi Ömer Madırı'nın yokluğunda başladı. Kendi ufak rahatsızlığı sebebiyle bugün de bizim yanımızda yok ama biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Can Tonbil, Teknik Masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryen, editoryal destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Hikayeleri takipe devam ediyoruz. Hem gün içerisinde geç dün olan olay, olayları takip edeceğiz. Hem açık gazeteye başlarken tarihte bugünleri takip edeceğiz. Neler olduklarını takip edeceğiz ve aynı zamanda Eduardo Galeano'nun anlattığı hikayeleri de takip etmeye devam edeceğiz. Bugünkü çaldığımız parça'nın ismi Eduardo Galeano'ya paralel olarak çaldığımız parça'nın ismi Satanistle. Enikmadan geldi bu parça. Neden çaldığımızı ise tabii ki her gün olduğu gibi Eduardo Galeano anlatıyor bize.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 şehir trafiğinin ortaya çıkışı. Atlar kişniyor, arabacılar küfrediyor, kırbaçlar havada ıslık çalıyor. Soylu beyefendi öfkeye kapılmıştı. Asırlardan beri orada bekliyordu. Arabasının önü başka bir at arabası tarafından kesilmişti ve birçok arabanın arasına arasında boş yere dönme, geri dönmeye çalışıyordu. Daha fazla sabrı kalmayınca arabadan indi, kılıcını kınından çekti ve yolunun üzerinde karşısına ilk çıkan atın karnına deşti. Bu olay 1766 yılının bir cumartesi akşamı Paris'te Place de Victor adlı meydanda yaşandı. Soylu beyefendi Markü'de sattı. Bugün trafik ışıkları çok daha sadist. AYNALAR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 Evet bugün beni kimse düzeltemeyeceği için yayın sırasında ben kendi kendimi düzeltiyorum. Place de Victor olacaktı galiba. Bu meydanın tam olarak Fransızca telaffuzu. Belki daha yerinde bir telaffuz olabilir ama Google Translate'den dinlediğim kadarıyla bu şekilde çıkıyor. Evet biz kaldığımız yerden devam edelim dedik. Ve anmaları, geçmişte bugün neler oldu bunları tekrar etmeye başlayalım. Her sabah yaptığımız gibi. 1982 yılında bugün... Yılmaz Güney komünizm propagandası yapmaktan gıyabında 7,5 yıl hapse mahkum edilmiş Yılmaz Güney 6 Ocak Cuma günü. 1986 yılında bugün ise Henry Miller'ın Oğlak Dönencesi adlı romanı müstehcen olduğu gerekçesiyle toplatılmış ve bir başka yasaklama ise bugün kalkmış 1989, 1988 yılında Bülent Ersoy'un sahneye çıkma yasağı kaldırılmış Operasyonla cinsiyet değiştiren Bülent sahneye çıkmasına emniyet genel müdürlüğü 7 yıldır izin vermiyormuş darbenin ardından olsa gerek ve e, bu olayın ardından da yani dar, darbinden 8 yıl sonra ise izin verilmiş 8 yıldan belki biraz daha kısa Bülent Ersoy'un sahneye çıkmasına. Evet. Patlamalar, çatlamalarla beraber başladığımız bir haftaya galiba yine aynı şekilde farklı patlamalar ve çatlamalar aynı zamanda çatışmalarla beraber e, bitiriyoruz. Günün hava İzmir'deki saldırıydı. İstanbul rayına da yaşanan katliamdan 5 gün sonra bu kez İzmir'de bir bombalı saldırı yaşandı. E, dün Bayraklı Adliyesi C kapısı yakınlarında meydana gelen ee, yakınlarına gelen bir aracı durduran polisle araçtaki 3 kişi arasında çatışma çıktı. Saldırganlar bindikleri bombaya yüklü aracı da infilak ettirmişler. Patlama sonrası çıkan çatışmada bir polis ve bir adliye çalışanı e, ile saldırıyı düzenleyen 2 kişi hayatını kaybetmiş. Aralarında polislerin de olduğu 12 kişi yaralanmış. Bundan bahseden haberler var. Anadolu Ajansı 16, 166 ile 170 boylarında siyah montlu ve beyaz bereli üçüncü bir teröristin arandığını abonelerine geçerken İzmir valisi Erol Ayıldız Ay ise bu iddiayı araştırıldığını belirtmiş. Eldeki verilerin terör saldırısını terör saldırısında e, PKK'yı işaret ettiğini de söylemiş aynı zamanda vali Erol Ayıldız Ay e, bir polis ile bir adliye çalışanın şehit olduğunu söylemişlik. 9 kişi de yaralanmış. İki terörist de çıkan çatışmada öldürülmüş. İzmir Adliyesi yakınlarında meydana gelen bu patlama sırasında ölen polis memurunun ismi Fethi Sekin. Acaba bir de Bayraklı Osman Gazi Mahallesi'nde evine gelerek haber vermek isteyen polisleri çocukları karşılamış. Dairenin kapısını çalan polis memurlarına bu polis memurunun çocukları Tolunay 16 yaşında, Dila 15 yaşında ve Nisa 8 yaşında "Babamız evde yok, kapıyı açamayız." yanıtını vermiş. Annelerinin geldikten sonra da Annere geldikten sonra da bu haber verilmiş aileye. İzmir Adliyesi'nde yönelik saldırı sırasında polis memuru Fethi Sekin ile birlikte şehit olan, hayatını kaybeden Musa Can'ın ilk açıklamalarda belirtildiği gibi zabıt kat katibi değil İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görevli mübaşir olduğu anlaşılmış Can'ın daha önce tekelde çalıştığı kurumun kapatılmasından sonra İzmir Adliyesi'nde görev yapmaya başladığı da gelen haberler arasında bu haberle alakalı detaylar var. Bugün gazetelere baktığımızda neredeyse hepsinde verilmiş olan ilk haber bu. Hainler İzmir'de denilmiş Milliyet gazetesinde. Yeni Şafak gazetesinde canı pahasına katliamı önledi denilerek polisin fotoğrafıyla beraber verilmiş bu haber. Ka katliamı fethi polis önledi diyor Star gazetesinde. Ve... Bu ülkede kahramanlar bitmez demişler akşam gazetesinde. Sabah gazetesinde de kahraman polis katliama önledi denilmiş. Evrensel gazetesinde İzmir'de bombalı saldırı. Cumhuriyet gazetesinde bu kez İzmir vuruldu. Habertürk gazetesinde de kahramanınız manşetiyle verilmiş. Teröristin sonu diye verilmiş Hürriyet gazetesinde de. Bu arada Hürriyet gazetesi de dahil olduğu yayın grubu itibariyle bir polis operasyonuna maruz kalmış. Doğan Holding'e Şafak'ta FETÖ baskını diye vermiş mesela akşam gazetesi bu haberi. Ankara temsilcisi Ankara temsilcisi tutuklanan holdingin baş hukuk müşaviriyle eski yöneticisi dün gözaltına alındı deniliyor. Ee, yeni Şafak Doğan'a operasyon denelim demiş mahşetten verdiği haberde. Bu haber daha fazla ön planda dünkü e, saldırıya karşılık Doğan Holding'e FETÖ baskını maliyenin kestiği vergi e, cezasını FETÖ ile anlaşıp İndirmekle suçlanan Holding'in İstanbul'daki merkezinde arama yapıldı. Baş hukuk müşaviri Eren Turgut Ücel ile eski CEO Yahya yüz diyen gözaltına alındı denilmiş. Yeni Şafak gazetesinde detaylar var. Hürriyet gazetesinde ise teröre karşı birlik olalım diyerek sürmanşetten Aydın Doğan'ın fotoğrafı verilmiş. Gelin teröre karşı bir olalım hiçbirimizin gidecek başka vatanı yok demiş ve medya organı tüm medyaya kutuplaşmayalım çağrısı yapmış. Sonuna kadar destekleniliyor. Grubun medyası her türlü terör her türlü teröre şiddetle karşıda. Nasıl FETÖ darbe girişimine karşı durduysak PKK, DH ve diğer örgütlerin de saldırılarına aynı kararlılıkta karşıyız. Devletimiz terörle sonuna, devletimizin terörle mücadelesini son devletimizin terörle mücadelesinin sonuna kadar desteklemeyi bir görev addediyoruz demiş. Buradan Türk medyasına açık çağrıda bulunuyorum. Artık sizin gibi düşünmeyen, yaşam tarzları sizden farklı kişileri ve grupları hedef alıp karalamaya vatan aynı olarak damgalama çalışmaktan vazgeçin demiş toplumu kutuplaştırıcı yayınlardan sakının diye de konuşmuş Aydın Doğan onun hemen altında da hürriyet logosunun sağ tarafında Doğan Holding'den iki yönetici gözaltında deniliyor Doğan Holding hukuk baş müşaviri Erem Turgut Yücel ile eski icra kurulu başkanı Yahya Üzleyen dün gözaltına alındı demişler İstanbul Barısı aramada usulsüzlük var avukatlık hakları ihlal edildi diyormuş bu konuyla alakalı olsa gerek hemen altında. Çok ince detaylara değinilmemiş. Gület gazetesinin ilk sayfasında ama bir diğer taraftan da dünkü yaşanan terör saldırısının detaylarından bahsediliyor. Bombalacıyı patlattılar, trafik polisi üzerlerine koştu diye. Devam edelim. Bir önceki saldırıya dönecek olursak geçtiğimiz haftanın sonunda yılbaşı sırasında meydana gelen saldırıdan bahsediyorum. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İstanbul'da Reyna Gece Kulübü'ne düzenlenen saldırının failiyle ilgili olarak muhtemelen bir Uygur ama uyruğu konusunda şimdi bir şey söylemek istemiyorum demiş. Ee, Uygurmuş. Bu konuyla alakalı da yapılmış çeşitli açıklamalar var. Bombalı saldırılarla devam edecek olursak, Suriye'de, e, Suriye rejiminin elindeki önemli kentlerden biri olan Laski'de de düzenlenen bombalı saldırılar vardı. Bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiği haberi var. Doğu Çevre'nin internet sitesinde onun komşusu, aynı zamanda Türkiye'nin de komşusu olan Irak, Irak'ta, Irak ordusu Suriye sınırında IŞİD'in ilinde bulunan bazı yerleşim bölgelerine yönelik bir operasyon başlatıldığını açıklamış. <gülüyor> Bir diğer taraftan da Musul operasyonu devam ediyor. Irak ordusu Musul'u işinin eline almak için ilerliyormuş. Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği de kentteki çatışmalardan kaçan Iraklı sivillerin sayısının 130 aştığını açıklamış. Çok daha fazla yerde operasyonlar düzenlenecekmiş. Büyük e, rakamlar veriliyor. Türkiye'de gerçekleştirdiği 10 bombalı saldırı 295 kişinin ölümüne bu bombalı saldırılarda 1024 kişinin yaralanmasına yol açan IŞİD'den sadece 7 kişi ceza almış. Bu da yakın bu da dün öğrenilen haberler arasındaydı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bir soru önergesine verdiği yanıta göre 19 Temmuz 2016 2016 özür dilerim tarihi itibariyle cezaileri yargılanıp ceza almış. IŞİD mensubu sadece 7 hükümlü olarak görülüyormuş. Bu da böyle bir haberdi. Bunun da detaylarına değinebiliriz. Türkiye'de e, ise Gülen cemaatine mensup olduğu iddia edilen subaylara yönelik ilk cezada Erzurum'da verilmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde junta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında iki subaya müebbet hapis cezası verilmiş. T24'ten aldık bu haberi de. Gazeteci Amir'in zamanında basın kartı Reyna saldırısının ardından attığı bir tweet gerekçe gösterilerek iptal edilmiş. Özetler bu şekildeydi. Şimdi biraz daha detaylara değinelim. Neler oldu, neler bitti diye İzmir saldırısıyla başlayalım. T24'ten alıyoruz bu biri İzmir'de bombalı saldırı. İki terörist öldürüldü. iki şehit var diye vermiş T24'ün T24 internet sitesi. İstanbul'da Yılbaşı katliamından 5 gün sonra İzmir'de bir terör saldırısı, İzmir'de bir terör saldırısına da hedef olunduğundan bahsediliyor haberin içerisinde İzmir Adliyesi C kapısı yakınlarında hakim ve savcılar ile diğer personelin çıkış saati yaklaşırken bombalı araç patlatılmış, şehit olan polisin müdahalesiyle hedeflerine ulaşamayan iki terörist öldürülmüş. Çatışma sırasında bir polis ile bir adliye çalışanı da şehit olmuş, dokuz kişi de yaralanmış. Efendim yazılana göre. Anadolu Ajansı 1.65 ile 1.70 boylarında siyah montlu beyaz bereli üçüncü bir teröristin arandığı abonelerini haber olarak geçmiş. İzmir Valisi Erol Yıldız bu iddianın araştırıldığını söylemiş. Ay Yıldız elindeki verilerin terör saldırısında PKK'yı gösterdiğini de söylemiş. Bu özetiyle üçüncü terörist olma ihtimalini değerlendiren polisler kamera incelemesinin ardından da üçüncü saldırgana rastlamadıklarını da açıklamışlar. Bu haberin de ilk detaylarından bir tanesi. Öte yandan Başbakan Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu İzmir'deki terör saldırısından sonra kente gitmişler. Saat 16 sırasında çıkan çatışmanın ardından üzerlerinde RPG-7 tipi roket atar, 2 kaleşnikov ve 8 el bombası bulunan teröristlerin bombalı araç infilaklılığının ardından adliye binasının içinde terör eylemi planladığı değerlendirilmesi yapılmış. Çatışmanın ardından bölgedeki şüpheli bir araç kontrollü olarak patlatılmış Patlamanın Patlamadan sonra başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, güvenlik önlemleri nedeniyle adliye binasının tahliyesine izin verilmemiş bir müddet. Patlamanın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Hüseyin Aşkın olay yerine gelerek operasyonu yönetmiş ve saldırıyla ilgili yayın yasağı getirilmiş. Saldırı sonrası çıkan çatışmanın ardından kaçan teröristin siyah modlu olduğu söyleniyor ama... Ee, bu sebepten ötürü yapılan açıklama da vardı tekrardan onu da belirtelim. Üçüncü terörist olma ihtimali polis kamera incelemesinin ardından saldırgana rastlanmadığı demeciyle beraber ortadan kalkmışa benziyor. İzmir yönünden gelen bütün araçlar sıkı bir kontrole tabi tutulmuş ama bu sebepten ötürü. Araç sürücülere üst, de üst araması yapılmış. Olay yerinden kaçan 45 LV 414 plakalı beyaz bir araç ise Manisa, polis, Manisa polisine alarma geçirmiş. İzmir Manisa Karayolu'nda Kuvayi Milliye Anıtı karşısında İzmir yönden gelen bütün araçlar tek tek aranıyormuş. Aranmışlar doğrusu araç sürücülerin üstleri aranırken araçların bagajları da didik didik edilmiş. Arama noktası nedeniyle İzmir'den Manisa'ya kilometrelerce araç trafiği de oluşmuş. Aynı zamanda Özel Harekat Kuvvetleri de destek vermişler bu arama çalışmalarını. Aranan aracın İzmir'de bulunduğu iddia edilmiş. İki kişi gözaltına alınmış Saldıra ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında. Şüphelilerin emniyete götürüldüğü de söyleniyor. Polis ekipleri adliye yakınlarında kontrollü bir şekilde patlatılan bunun teröristlerin kaçmak için beklettikleri araç olduğu üzerinde de duruyormuş. Saldırı sonrasında çevrede güvenlik kameraları da incelemeyi alınmış. Ben 24ün güncellenmiş olan haber metninden alıyorum bunları. Onlar da kronolojik olarak gitmişler sanırım çünkü bazı yerlerde saldırgan rastlanmadığı deniliyor bazı yerlerde araçların olduğundan bahsediliyor şüpheli aracın olduğundan mesela her neyse devam edelim olayın öncesi ve sonrasında görüntülere inceleyen polisin üçüncü bir teröristle rastlamadığını saldırganların iki kişi olduklarını kanaatine varıldığı belirtiliyor haberin içerisinde de bu arada kontrollü olarak patlatılan aracın ikinci aracında patlatılan ikinci aracında teröristlere ait olduğu ve içerisinde patlayıcı izine rastlanmayan otomobilin olay yerinden kaçmak için yedek olarak getirildiği Anlaşılmış. Bara Başkanı'ndan yapılan bir açıklama var. CNN Türk canlı yayınına bağlanan İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan çok üzgünüz İzmir'de bu tür bir eylemin olmasından dolayı ve özellikle adliyeni seçilmiş olmasından dolayı demiş. O kapıdan sadece hakimler ve savcılar değil vatandaşlarımız ve avukat meslektaşlarımızın da girmiş olduğu iki kapı var o yönde demiş. O tarafta öğrendiğimiz kadarıyla bir araç orada patlatılıyor. Öyle anlaşılıyor ki oraya ilgi çekilirken içeride bir kargaşa yaratılıyor. ...personelimiz güvenli bölgeleri aldık demiş. Meslektaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. Neden bu saldırılar İzmir'de olmuyor şeklinde bir paylaşım vardı sosyal medyada. Suç duyurusunda bulunduk. Çıktılarımıza dosyayı ekledik. Sosyal medyada İzmir itham ediliyordu. Henüz bize bir bilgi ulaşmadı demiş. Görgü tanıklarının çeşitli anlatımlarına yer vermişler aynı zamanda. CNN Türk'ün canlı yayınına bağlanan görgü tanığı Eray Yılmaz... Biz arabayla köşeye dönüyorduk 30 saniye sonra araba patladı arabanın dışına attık kendimizi sonra ateşler edilmeye başladı emniyet güçleri canlı bombaya ateş ettiler sadece bir kadın gördük demiş ölü ve yaralı görmedik o yerde yatan kişiydi galiba diye de konuşmuş görgü tanığı e, araç söndürülmüş e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteri doktor Burak Gökçen'in de söylediklerine yer vermişler o da İzmir'e yönelik uzun süren tehditler ve tahrikler vardı neden saldırı olmuyor diye çok büyük can kaybımız olmaması da tesellimiz demiş. Ee, ve yaptıkları işten bahsetmişler bir bombalı aracın patlatıldığı bilgisine sahibiz. Araç söndürüldü haber alı aralmaz gittiğimizde demiş. Ve aynı zamanda Dert ve Kalkınma Partisi milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın da e, açıklamaları var. Hemen orada avukat ve hakim arkadaşlarımızı aradık. Ee, ve saldırının detaylarını anlatmış baktığımız zaman son gerçekleşen İstanbul'daki saldırıyla ilgili olarak operasyon yapılmıştı ve ciddi bilgilere ulaşılıyor diyerek de İstanbul'daki saldırıya referans vermiş o da ee, hakimleri ve savcıları da çok ciddi operasyon gerçekleştirdiler demiş ee, onları yıldıracak bir saldırı olarak değerlendirilmiyor ancak mesaj vermeye çalışılmış da olabilir diyerek de kendi aldığı mesajı kendi çıkardığı anlamı da buradan aktarmış bu demesiyle beraber hükümetten ilk açıklamada Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından yapılmış İzmir'deki patlama ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada ilgili bakanımız bilgilendirme yapacak ek bir değerlendirme yapmam doğru olmadı İnşallah başarısız bir terör girişimidir diyerek net ilk tepkiyi vermiş İzmir valisinin açıklamaları var en önemli olan kısımları da bu galiba bu açıklamalar arasında çünkü en fazla detaya onu, o erişmiş ve o açıklamış. Teröristlerin üzerindeki adet Kalashnikov, sekiz el bombası ve RPG-7 roket atarı ile geçirilir. Roket atar e, mermisi galiba ile geçirilmiştir. E, Alınan tedbirlerin ve cefa ve fefa şehit olmayı göze alarak durumu atlayan polis e, emniyet görevlilerimizden Allah razı olsun demiş. Durumu atlatan özür dilerim. Bu hadiselerde sizin sağ davranmanız ciddi anlamda önemlidir. Bir araç daha kontrollü bir şekilde patlatıldı. Elde olan veriler saldırı düzenleyenin PKK olduğunu gösteriyor. Kimlik tespiti kapsamında böyle bir değerlendirme yapıldı diye konuşmuş. Buradaki hadise sayın başsavcımız, emniyet müdürümüzle güvenlik değerlendirmelerinde her türlü önlem alıyoruz demiş. Olduğu gibi aktarıyorum ne yazıyorsa ee, devam edelim de, demece. Polis kontrol noktasında bir arkadaşımızın fark etmesi üzerine çatışma çıkıyor. Araçta bomba olduğu için kaçarken patlatılıyor ve bu esnada oluyor demiş. İstihbarat değerlendiriliyor. Üçüncü şahıs kimdir, nedir diye. Biz yine de olma ihtimaline karşı teyakkuz halindeyiz. İki terörist ise ölü, geçer, ölü ele geçirildi. Şu anda üçüncü, üç, üçü polis memurumuz olmak üzere toplam 6-7 civarında yaralımız var diye de konuşmuş. İzmir e, Büyükşehir Belediye Başkanı da e, Aziz Kocaoğlu da bir açıklama yapmış. İzmir Hemşehrilerim adına Aziz Altırağası önünde ee, şehitlerin önünde saygıyla eğiliyorum demiş. Bir polisimizi ve bir adliye görevlimizi şehit verdik diye de söyleniyor. Aynı zamanda yayın yasağı getirilmiş. Şaşırılmayacak bir durum olmaya başladı ama konuyla alakalı devam eden e, yayın politikası bu şekilde. Radyo ve Televizyon 3 Kurulu baş, Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlama ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirmiş. Lütfü'den yapılan açıklamada işte bu söyleniyor. Açıklamada bu hüküm çerçevesince bugün İzmir'de meydana gelen patlamaya yönelik olarak Başbakanlığın yazısıyla geçici yayın kısıtlaması getirildiği ifade edildi diye de verilmiş. T24'ün haberinde, dünya yayınlarının haberinde. Şehitlerin kimlikleri de belli olmuş. Ondan da tekrardan bahsedelim. Sonra kısa bir ara verelim. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru saldırıda şehit olan adliye memuru katip Musa Can'ın e, özür dilerim şehit olan adliye katip memuru Musa Can, şehit polisin ise Fethi Sekin olduğunu söylemiş. Doğru. Şehit polisimiz Fethi isimli adliyemizin önünde 8-10 yıldır trafiği tanzim eden sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Demiş. Doğru soruşturmanın sürdüğünü ifade ederek soruşturmanın selamet açısından daha fazla bilgi paylaşımında da bulunmamış. Durum bu şekilde. Biraz daha gazetelere bakarak detaylardan bahsedebiliriz. T24'lü biraz karışık olarak verilmiş bu haber. Gazetelerde biraz derli toplu halde verilmiş olanları da vardır. Neler manşetlerden verilmiş onlardan bahsedeceğiz. Ufak detaylar ama can yıkıcı, iç acıcı, iç acıtıcı detaylar da var. Babam evde yok kapıyı açılmayız izleyen. Hayatını kaybeden polis mevurun çocukların hikayelerinden bahsediliyor. İzmir'de hayatını kaybeden Musa Can'ın Tekel'de çalıştığı kurumun kapatılmasından sonra adliyede işe başlamış olduğundan bahsediliyor. Bu gibi durumlar var. Bunun ardından da Reyna saldırısı. Aynı zamanda Suriye'de ve Suriye'de bombalı saldırı, Irak'ta askeri saldırı ve diğer haberlere de değinebilme fırsatı bulacağız. Ama şimdi önce kısa bir ara verelim açık kaste needles the little mini gong cops and clears his throat right you see before you stand hey hope never be still the old original favorite brand grasshoppers green hervarian band in the June they play as an us can find the trip Yellow prickly seeds, clover, honeypot, mystic, shining feed. Sit Barrett'tan dinliyoruz. Clown and Junglers. Sit Barrett'ın bugün doğum günü, 6 Ocak 1946'da doğmuştu. 2006 yılında ölen İngiliz şarkıcı, söz yazarı, gitarist ve sanatçı olarak nitelendirilen önümdeki metinde Sit Barrett ve Pink Floyd kurucusunun, Pink Floyd grubunun da kurucusu olarak da biliniyor kendisi. Bu vesileyle kendisine de bir günaydın deme fırsatı bulduk bizde Sit Barrett'a. Evet haberlere kaldığımız yerden devam ettiğimiz zaman Hürriyet Gazetesi'nin manşetindeki teröristin sonu e, olarak nitelendirilen oldukça e, sert bir fotoğrafa da yer verildiğini söyleyebiliriz hemen Balmuşan'ın haberinde. Özetleyelim ne olduğunu tekrardan. Üst üste yaşadığımız terör saldırılarına bir yenisi de dün akşam üzeri İzmir'de gerçekleşmek istendi deniliyor. Ee, İzmir Adliyesi'nde hakim ve savcıların kullandığı C kapısı önünde mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen iki teröristi iki terörist, trafik polisi Fethi Sekin fark etti denilmiş. Terörist araçtan inip kaçarken teröristler ee, bombalı aracı uzaktan kumandayla patlatmışlar. Bomba tüm İzmir'den duyulmuş bombanın patlama sesi. Polis Sekin caddenin karşısına kaçan ve yoldaki araçların arasından kurşun yağdıran teröristlere doğru ateş açarak koşmuş. Birini vuran polis mermisi bitince geriye koşarken vurularak şehit oldu deniliyor haberde. Çatışmaya devam eden diğer teröristler polisler tarafından öldürülmüşler. Sesleri duyup adliyenin üçüncü katında camdan bakan mübaşir Musa Can da hayatını kaybetmiş. İkisi polis, dokuz yaralı var e, deniliyor. Haberin içerisinde İzmir Adliyesi'ndeki patlamada hayatını kaybeden, çatışmada hayatını kaybeden polis memuru Fethi Sekin'in Öldüğü haberi acı haberinde bayraklı Osman Gazi mahallesindeki evine gelerek haber vermek isteyen polislere şehidin çocukları kapıyı aç açmamışlar bundan bahsediliyor dairenin kapısını çalan polis polis memurlarına şehidin çocukları Tolunay 16 yaşında Dila 15 yaşında Nisa 8 yaşında babamız evde yok kapıyı açamayız yanıtını vermişler bu sırada şehit polisin eşi Rabia Seke'nin de evde olmadığı belirtilmiş haberin içerisinde. Polis memurları, çocukları biz zaten babanız için geldik, onunla arkadaşlarız diyerek ikna etmişler ve eve girmişler. Polislerin acı haberi e, şehidin eşi Rabia Sekin eve gelince verdiğine dair de bir bilgi var haberin içerisinde aynı aynı zamanda. Büyük bir Türk bayrağı asılmış evlerine. İzmir Adliyesi önünde e, terör saldırısının hayatını kaybeden Fethi Sekin'in bu eee acahberi Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde böbrek taşı ameliyatı olan babası Mehmet Zeki Sekin'e de verilmiş. Aydın ilk Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Başbuğdan da oğlunun e, ölüm haberini alan Mehmet Zeki Sekin büyük bir üzüntü yaşamış. Bundan bahsediliyor. Ve polis e, özür dilerim doktor gözetiminde verildiği verilen bu haber, haberin ardından da 66 yaşındaki Mehmet Zeki Sekin'in uyutulduğu öğrenilmiş ee, ve ablasının da, Ablası da aydın valiliğinde görevli olduğundan da bahsediliyor bu hayatını kaybeden polis memurunun bir diğer hayatını kaybeden kişi olan Musa Can da tekelde çalışıyormuş zamanında fakat kurum kapatılmasından sonra adliye de işe başlamış. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre diye yazıyor T24'ün aktardığı üzere olay sırasında C blok zemin katta bulunan ağır ceza mahkemeleri ön, baro, ön baroya evrak götüren e, mübaşir Musa Can'ın D blok 3. katta bulunan 12. Asliye ceza mahkemesi kaleminden dönerken polis sesleri üzerine camdan dışarı bakarken başına isabet eden kurşunla vurulduğu öğrenilmiş yakınlarının kriz, sinir krizi geçirdiğinden bahsediliyor. Kardeşlerinin şehit olduğunu bilmeyen kardeşleri sağlık durumunu öğrenmek için olay yerindeki polis barikatını aşıp kardeşim yaralı yaralıysa hangi hastanede bana söyleyin diye sormuşlar. Polis tarafından sakinleştirmeye çalışılan kız kardeşler, katip olan kardeşi Musa Can'ın e, hayatını kaybettiği şehit olduğu haberini de orada öğrenmiş ve sinir krizi geçirmişler. İzmir'e defnedilecekmiş zabıt kat, katibi Musa Can. Tokat'ın Turhalı ilçesine bağlı Çayıraltı köyüne de acayip ulaştığından bahsediliyor. Evet trajik bir olaydan bahsettik. Zamanında trajik bir giriş yapmıştık haftaya Reyna saldırısıyla beraber. Ee, gene çıkışımızda böyle trajik bir terör saldırısıyla yapıyoruz. Detaylar geldiği müddetçe de önümüzdeki hafta aktarmaya devam edeceğiz. Ne olup ne bittiğine dair bu saldırı ilişkin Diğer haber takibi yapacak olursak haber takibini diğer olayın haber takibini yapacak olursak başbakan yardımcısı Vesi Kaynağ'ın yaptığı bir açıklama var İstanbul'da Reyna Gece Kulübü'ne düzenlenen saldırının failiyle ilgili olarak muhtemelen bir Uygur ama uyruğu konusunda şimdilik bir şey söyle söylemek istemiyorum demiş BBC Türkçe'nin haberini aktarıyorum ben de onlar da A Haber Televizyonunda canlı yayında katılıp soruları yanıtlayan Vesi Kaynağ'ın söylediklerini haberi taşımışlar. Teröristin kimliği güvenlik güçlerimizce belirlenmiş durumda muhtemel olabileceği yerlerde belirlenmiş vaziyette demiş. Kaynak güvenlik güçlerinin İstanbul Silivri'de çarşamba akşamı düzenledikleri operasyonla ilgili, ilgili olarak ise bağlantıları da belirlenmiş durumda çemberin daraldığını söyleyebiliriz demiş. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak yurt dışına kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor mu sorusuna ise havaalanlarında çok önemli tedbirler alındığı için o ihtimal yok o ihtimal yok saymamakla beraber daha çok yurt içinde operasyonlardan neti netice alınacağı kanatındayım ben yanıtını vermiş. Kaynak iki saldırganın olabileceği ihtimaliyle ilgili olarak da bu olasılıkların hepsi değerlendiriliyor ama fiilen eylemi tek kişinin gerçekleştirdiği aşikar muhakkak surette Yardım edenler belki içeride gözlülük edenler olabilir ama tek bir silahtan atılan kurşunlarla bu katliam yapılmıştır diye konuşmuş. Aynı zamanda Silivri'de bir operasyon gerçekleşmiş bu konuyla alakalı. Polis ve Jandarma Özel Hareket Ekipleri Silivri'de, İstanbul Silivri'de bir siteye çarşamba akşamı operasyon düzenlemişler. Ev ve araçlarda yapılan arama yapan güvenlik güçleri saldırının faaliyle bağlantılı olduğu belenen bazı kişileri de gözaltına almış Ajansın haberinde kaç kişinin gözaltına alındığı bilgisine yer verilmemiş. Ee, Anadolu Ajansı olsa gerek bu haberi geçen. Bu kişilerin Doğu Türkistanlı olduğu da belirtiliyor. Saldırıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik dün gece İzmir'de 4 de operasyon düzenlenmiş. Bir gün önce özür dilerim. 20 kişi gözaltına alınma, alınmıştı diye yazıyor. Hatırlatılıyor. İstanbul'da zanlının saldırı sonrası Zeytinburnu'nda Dönüş, e, e, Zeytinburnu'na dönüşte kullandı. taksine parasını ödediği iddia edilen 7 Doğu Türkistan uyruklu lokanta çalışanı da gözaltındaymış. Reyna da yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti. 71 kişi de yaralanmıştı. Ölenlerin arasında Lübnan, Kanada, Fas, İsrail gibi farklı ülkelerin vatandaşları ve Türk vatandaşları da bulunuyordu. Bu hatırlatılıyor. BBC Türkçe'nin haberinde Diğer gazetelere baktığım zaman bu konuyla alakalı olarak pek fazla detaya değinilmediğini görüyoruz. Hürriyet gazetesinde var. Otoparktaki katliamcı mı diye sormuşlar. Reyna'daki katliamın ardından kayıplara karışan saldırganın gece kulübünün yakınlarında bir otoparkta saat 01:43'te girip çıktı iddia edilmiş. Polise ifade veren otopark işletmecisi iyi hürriyete de konuşmuş. Üzerince, üzerinde ince tişört, gömlek gibi bir şey vardı. Hafiften sekiyordu. Ne işin var burada? diye kızınca e, yolumu kaybettin diye cevap vermiş kendisine. Bunun fotoğrafı var güvenlik kameralarından çıkan fotoğraf e, bu. Diğer gazetelere baktığımızda e, var mı diye bu konuyla alakalı bir detay. Teröre öven 20 hesaba gözaltı deniliyor. Mesela e, Haber Türk'ün Habertürk Haber Türk gazetesinde İstanbul Başsavcılığı Reina saldırısına vücut paylaşımda bulunan 20 sosyal medya hesabını tespit etmiş. Çoğu sahte isimle açılan bu hesapların sahipleri bulunarak gözaltına alınıp ifadeleri alınacakmış. Henüz bulunmamış galiba sahte isimli bu hesapların ardından Kılıçdaroğlu'nun demecine yer vermişler. Tekirdağ açılışına katılmış ve hükümeti eleştirmiş Kılıçdaroğlu. Son 15 yılda terör Türkiye terör bataklığına saplandı. Sorumlu yok. Hesabını sormayacak mıyız diye konuşmuş. Bir diğer taraftan e, hangi gazetede var diye soracak olursanız bu konuyla alakalı olarak detay kirli bilgiye özel takip deniliyor Yeni Şafak gazetesinde. Güvenlik güçleri soruşturmanın sabote edilmek istendiğine dikkat çekiyormuş. İlk dakikalardan itibaren teröristlerin sayısı kimliği ve olay gelişimiyle ilgili kamuoyuna yanıtıcı pek birçok bilgiler sızdırılıyormuş. Bu konuyla alakalı da bir operasyon başlatıldığı söyleniyor Yeni Şafak gazetesinde. Ee, ve diğer gazetelere baktığımız zaman caniye silah elden teslim diye verilmiş mesela akşam gazetesinde Reina'daki kanlı baskınla ilgili ikinci terörist iddiaları ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı deniliyor. Sayı konusunda kafa karışıklığı konusunda ee, Yeni Şafak gazetesi kamuoyunu suçluyor, ortaya bir suçlama atıyor ama bu e, olasılıklar diğer gazeteler tarafından da dile getiriliyor. Mesela Akşam gazetesi tarafından ikinci terörist iddialarıyla ilgili yeni bulgulara ulaşıldığından bahsediliyor mesela Akşam gazetesinde. İstihbarat birimlerine göre terörist Zeytinburnu'nda arama ihtimaline karşı boş çantayla ayrılmış taksiden de... Kuru çeşmede inmiş Reyna'ya yürürken kameraların kör olduğu bir noktada silah dolu çanta saldırgana teslim edilmiş. Çok ilginç detaylar bunlar ikinci bir kişiden bahsediliyor. Yani Yeni Şafak gazetesinin gibi kirli bilgi olarak nitelendirilir mi bu durum bilmiyorum ama böyle ilginç detaylar da var. Ve e, sabah Reyna'ya girmiş içeride yaptıkları e, yapılan saldırının izini sürmüşler parmaklarıyla nerede kurşun izi olduğunu gösteren insanların fotoğrafları var. Bir masa, masanın üzerinde Türk bayrağı, üstünde de bir karanfil var. Durum bu. Gazetelerde bu konuyla alakalı olarak çıkan haberlerde. Diğer saldırı haberi ise Suriye Suriye'de rejimin elindeki bulunan önemli kentlerden biri olan Laskiye'den geldi. Dün bomba yüklü bir aracın patlaması, patlaması sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Suriye Devlet Televizyonu bomba yüklü bir aracın Laskiye kentinde bir intihar bombacısı tarafından infilak ettirildiğini duyurmuş. Devlet televizyonu saldırıda en az 9 kişinin öldüğünü duyurmuş. Aynı zamanda Londra merkezinde Suriye insan hakları gözlemevi ise saldırıda en az 15 kişinin öldüğünü ve 25 kişinin de yaralandığını belirtmiş. Bomba yükler için stadyum yakınlarındaki kalabalık bir cadde patlatıldığı söyleniyor. Tartus ve Laski'ye geçen Mayıs aylarında da düzenlenen ve IŞİD'in üstlendiği saldırılarda 170'ten fazla sakinliği kaybetmişti. Saldırılar Alevileri hedef almıştır diye yazıyor Doğu Çevirileri internet sitesinde ve yaşanmakta olan çatışmalara da haberin içerisinde yer verilmiş. Öte yandan diye yazıyor Rusya ve Türkiye'nin girişimiyle ülkede Suriye ordusu ve silahlı gruplar arasında anlaşmaya varılan ateşkesin zaman zaman ihlal edildiği bildiriliyormuş. Özellikle Şam yakınlarındaki silahlı muhaliflerin kontrolünde bulunan Barada Vadisi'ndeki çatışmalar devam ediyormuş. Barada Vadisi Halep'e su sağlayan şebekelerin bulunduğu, kaynakların bulunduğu yer olarak nitelendiriliyor. Halep'in uzun zamandır su, suzu kaldığını, içeride yaşayanların su sıkıntısı çektiğinden de bahsediliyordu. Ama bu haberin içerisinde yok bu detay. İşte Barada'yı da ele geçirmeye çalışıyor rejime bağlı güçler. Salgın tehlikesi deniliyor Suriye rejimi silahlı grupların Şam'ın içerisinden geçen Bar Barada Nehri'nin suyunu kesmekle suçluyor demişler. E, muhalifler ise su tesislerindeki hasardan rejimi sorumlu su e, Birleşmiş Millet'in verilerine göre 22 Aralık'tan bu yana başkent Şam'da yaşayan 4 milyondan fazla kişi suya ulaşamıyormuş. Özür dilerim ve Halep demiştim Şam olması gerekiyor. Az bulunan içme suyunun fiyatının iki katına çıktığı kentte 12 saat elektrik e, veriliyormuş. Birleşmiş Milletler Suriye Yardım Koordinatörü e, Yane da yalnızca hastane oku ve fırınlar için acil su tedariki sağlandığını belirtmiş. Kentte her an salgın hastalıkların baş gösterebileceği uyarısında da bulunmuş. İşte bu sebepten ötürü de düzenlenen operasyonlar var. Ateşkesin ihlal edildiği haberleriyle birlikte gelen. Irak ordusundan Suriye sınırına IŞİD operasyon deniliyor BBC Türkçe'nin haberinde de. Bir açıklama var. Ee, Suriye sınırında Iştam'ın elinde bulunan bazı yerleşim bölgelerine yönelik bir operasyon başlatılmış. Operasyonun Irak ordusu, Irak Polis Bilimleri ve yerel kabilelerce oluşturulan bir çatı örgüt çatı güç tarafından gerçekleştirildiği söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyon hava güçlerinde de harekata destek verdi açıklanmış. Irak ordusu aynı zamanda Fellice ve Ramadi'ye işitten geri almıştı. Bu hatırlatılıyor. Ülkenin en büyük ikinci kenti Musul ise hala örgütün elinde. Ee, bu konuyla da alakalı başlatılan bir operasyon vardı geçtiğimiz senenin son aylarında. O da devam ediyor ama rakamlar inanın muazzam. IŞİD yapılan son operasyonlarla Irak'ta elinde bulundurduğu bölgelerin yarısından çoğunu kaybetmiş durumda deniliyor. 17 Ekim'de başlatılan Musul operasyonu ile ilgili bir süre önce başlatılan ikinci aşamada önemli ilerlemeler sağlanmış. Koalisyon güçleri adına açıklama yapan Amerikalı sözcü operasyona danışman sıfatıyla katılanların sayısını 450 olduğunu söylemiş. 450'ye çıkarıldığını söylemiş. Fransız haber ajansı Ajans France Presse konuşan bir askeri yetkili ise Musul operasyonunda şu ana dek kentin doğusunun ancak 3'te ikisine kontrolünü sağlandığını, kentin doğusunda ancak 3'te 2'sinin Kontrolün sağlandığını açıklamış yaklaşık 200 bin yapının bulunduğu Musul'daki ilerleyişin çok yavaş sürdüğü belirtiliyormuş 200 bin yapı varmış ve bunların arasından ilerlemeye çalışıyormuş Iraklı milisler ordu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle hava kuvvetleri Irak ordusu aynı zamanda Musul'da OEŞİD'in elini almak için de ilerliyor bunu da söylemiştik biraz önce Doğu Çevre'de bu şekilde aktarıyor Musul'larda çatışmadan kaçıyormuş. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği kentteki çatışmalardan kaçan Irakların sayısının 130 bin'e ulaştığını söylemiş. Irak ordusu Musul'u işinin eline almak işinin elinden almak için de bir yandan da ilerliyor. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği rakamları muazzam bir şekilde nitelendirerek açıklamış. Irakların sayısı 130 binmiş. Kaçan bu çatışmalardan, Musul ve çevresindeki çatışmalardan kaçanları kış koşullarına ulaştırması gereken acil yardım ise Maddi olanakların yeterli olmadığı için pek fazla sağlanamıyormuş. Birleşmiş Milletler Irak ordusu ile Amerika Birleşik Devletleri'nin sürdürdüğü Musuluş işitten kurtarma operasyonları sırasında çıkan çatışmalardan kaçanların sayısının 132 bine de ulaştığını söylemiş. Tam rakam biraz daha detaylı rakam verildiğinde Birleşmiş Milletler yaşadığı yeri terk eden Iraklı mültecilerin sayısını daha da artmasından endişe ediyormuş. Ee, bu konuyla alakalı konuşmuş Martin Rentsch ee, Berlin'de yaptığı açıklamada bölgede Iraklı mülteciler için gerekli yardım miktarının 200 milyon dolar olduğuna dile getirmiş ancak bu miktarı henüz yarısının sağlandığını belirtmiş kamplara yerleştirilen 108 bin Iraklı'nın kış koşullarındaki durumunun çok güç olduğunu vurgulamış ee, Rentsch. Hava sıcaklığının sıfırın altına indiği soğuklarda mültecilere, şilte, çadırlar için izolasyon malzemeleri, ısıtıcılar, battaniye ve ayakkabı dağıttıklarını belirtmiş. Çatışmalardan kaçan Iraklılara sunulan psikolojik desteğinin hızla arttırılması gerektiğine de dikkat çekmiş. Ve Irak'ta yaşadığı yeri terk edenlerin sayısının yaklaşık 3 milyona ulaştığını da söylemiş. Bu çatışmalardan dolayı 3 milyon Iraklı evlerini terk etmiş. Birleşmiş Milletler'den yapılan. Açıklamaya göre bir başka rakam ise Türkiye'den geliyor. Türkiye'de gerçekleştirdiği 10 bombalı saldırıda 295 kişinin ölümüne 1024 kişinin yaralanmasına yol açan IŞİD'den sadece 7 kişi ceza almış. Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ'a bir soru önergesiyle beraber yanıtladı. Bekir Bozdağ'ın bir soru önergesiyle verdiği yanıtlardan ortaya çıkıyor bu. 19 Temmuz 2016 itibariyle cezaevlerinde yargılanıp ceza almış IŞİD mevzu sadece yediymiş. Ahmet Çınar'ın Sol Haber portalında yer alan bir haber bu aynı zamanda. Ee, bu konuyla alakalı detayları da aynı zamanda Teymim 4 sitesinde görebilirsiniz. Kimler ceza alıyor diye soracak olursanız Türkiye'de Gülen cemaatine mensup olduğu iddia edilen subaylara yönelik olarak ilk ceza da Erzurum'dan geldi. Olmuş gelmiş olduğunu görebilirsiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki junta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında İki subaya müebbet hapis cezası verilmiş. Cuntacıların hazırladığı önesürler atama listesinde Erzurum Sıkkı Yönetim Komutanı olarak anılan jandarma bölge komutanlığı kurmay başkanı kurmay albay Mustafa Koçak ile kırmızı baylok kullandığı iddia edilen kırmızı baylok da varmış bunu da ben yeni duyuyorum. Kırmızı baylok kullandığı iddia edilen harekat ve asayiş şube müdürü kurmay binbaşı Murat Yılmaz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış her iki komutanda iyi indirimine tabi olmamış bu konuyla da alakalı bir başka haber daha vardı onun çıktısını almamıştım ama bulabildiğim takdirde aynı şekilde aktarmak gerekebilir darbecilerin bu darbeyi gerçekleştirmiş olan kişilerin eşlerine de aynı zamanda bir operasyon düzenlendiğinden bahseden haberler vardı. Ee, Bu konuyla da alakalı detaylar elimize geçtiği zaman belki e, önümüzdeki günlerde aktarmaya devam edebiliriz. Ama biz kaldığımız yerden devam edelim. Ee, gazetecilere karşı yapılmış olan e, uygulamalarda devam ediyor. Amber'in zamanın basın kartının iptal edildiğinden bahsediliyor. Ee, gazeteci Amber'in zaman Basın kartını Reyna saldırısının ardından attığı bir tweet gerekçesiyle yapılan uygulamada uygulama sonrasında iptal olduğunu öğrenmiş. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden yapılan bir açıklamada zamanın basın kartının iptal edilme gerekçesi olarak söz konusu mesajıyla halkı kim ve düşmanlığa sevk ederek kutuplaşmaya neden olması gösterilmiş ve terör örgütüne sempati Türkiye aleyhdarı propaganda olarak da nitelendirilen bir durumla suçlanılıyor, suçlanıyor ham birin zaman açıklamada zamanın Reyna saldırısının ardından Twitter hesabından paylaştığı Işidin karşısında en etkili güç Suriyeli Kürtler ister hain diyebilirsiniz. E Suriye kütler hain diyebilirsiniz. Ne isterseniz diyebilirsiniz ama gerçek bu YPG ve SDG'nin IŞİ'de karşı en etkili güç olduğu için Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliğini onlar yapmıyor mu? Olduğu için Amerika Birleşik Devletleri işbirliğini onlarla yapmıyor mu? Ama bunu söyleyince hain sayılıyorsunuz. IŞİ'de karşı en etkili güç olan YPG ve SDG, Suriye Demokratik Güçleri saldırmaya devam edilecek mi acaba diye sormuş. Bu sözlerinin ardından terör örgütüne yönelik sempatisi açıkça ortaya konduğu öne sürülmüş. Yapılan açıklamada ee, ve e, müdürlük zamanın basın kartının iptal edildiğini şöyle duyurmuş Türkiye aletleri propaganda yaptığı terör örgütlerine ve milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum ve gruplara sempatisi ve desteğini tespit edilmesi nedeniyle milli güvenlik politikası gereği basın kartı iptal edilmiştir deniliyor daha önce hedef gösterildiğinden de bahsediliyor zaman e, reyna saldırısı sonrası Güneş gazetesi genel yayın yönetmeni Turgay Güler tarafından Twitter'da hedef gösterilmişti de denilmiş dikenin haberinde. Güler, Reyna'daki alçak saldırının faili Amerika'dır, Amir'in zaman ve Mehmet Ali Arı katliamın plancasıdır diyerek bir tweet atmış. Yıllardır gazetecilik yapan zaman halen diken yazarı ve Washington temsilcisi olarak da nitelendirilmiş haberin içerisinde buldum haberi de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2010 yılında KPSS öncesinde soruların çalınması ile ilgili olarak yapılan 10. aşama operasyonda 15 domuz darbe girişiminde aktif olarak yer aldıkları ve FETE mensubu oldukları iddia edilen 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı vermiş. Ankara merkezli operasyonun 31 ilde devam ettiği öğrenilmiş. Cumhuriyet Gazetesi'nde aktarıldı, aktarıldığına göre operasyon kapsamında şu ana kadar 74 şüpheli gözaltına alınmış <gülüyor> durum bu ee, biraz önce bahsettiğim habere ilişkin ve e, şimdi birazdan sizin öneye bağlanacağız ve neler olup bittiğini ondan da dinleyebilme fırsatı bulacağız kalan haberlere baktığımızda tekrardan hatırlatmak gerekirse Doğan Holding'in iki yöneticisinin gözaltında olduğu haberi vardı Doğan Holding Hukuk baş müşaviri Erem Turgut Ücel ile eski icra kurulu başkanı Yahya Öz'leyen dün gözaltına alınmış olduğu bilgileri var. Bugün gazetelerin birçoğunda Hürriyet gazetesinde var. Ve aynı zamanda bayan lo operasyonu diye verilmiş. Gayet <gülüyor> esprili bir dille anlatılmaya çalışılmış galiba. Habertürk gazetesinde biraz önce bahsettiğim darbeci generallerin eşleriyle alakalı olarak yapılan gözaltılar bayanlı operasyonu diye verilmiş bir takım tepki maruz kalacaktır muhtemelen ee, Yeni Şafak gazetesinde veriliyor manşetten bu haber aynı zamanda e, akşam gazetesinden veriliyor fetö -D ye ikinci dalga denilmiş FETÖ-D FETÖ olarak veriliyor örgütün ismi Doğan Holding'e şafakta FETÖ baskını Ankara hukuk temsilcisi tutuklanan Holding'in başvuk müşaviriyle eski yöneticisi dün gözaltına alındı denilmiş. Ofislerde arama, ruhsatsız silah çıkmış Yücel'in evinden. Bunlardan bahsediliyor. Ve tutuklananlar ve gözaltına alınanların fotoğraflarıyla beraber hazırlanmış olan manşet bir, manşetten verilmiş bir haber var akşam gazetesinde. Evet durum buydu. Şimdi sizin öneye bağlanacağız ve neler olup bittiğini onun yorumuyla beraber dinleyebilme fırsatı bulacağız. Açık Gazete. Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın, merhaba Merhaba Can, nasılsın? İyiyim, fena diliyorsunuz Nasılsın? Nasılsınız? Yanlış soru, yanlış soru Niye canım? Belki de en yerinde olan soru budur Belki de evet en belki de ihtiyacımız olan Belki de daha, daha çok sormamız lazım Evet ben iyiyim ama Ömer Madre biraz hasta Evet Benim ee, son... bu durumdan ötürü Son iki gün yanımızda olmadı Önümüzdeki hafta itibariyle iyi olacak olduğunu Kendisi söylüyor um, Biz de umuyoruz Umarım, inşallah. Büyük bir grip salgını varmış Ondan muzlayıp. Evet. Ee, en azından burada da öyle <gülüyor> En azından ortak noktalarımız var Ortak noktalarımızdan bir tanesi de işte politize edilen konular ve onların nasıl sorun alanı, toplumsal sorun alanı haline geldiği. Dün mesela metroda oğlumu okula götürürken bir de fark ettim ki bir tabloid krede dağıtılmış. Ben bu arada Macaristan'dayım, Budapest'te deyim. Evet. Ve insanlar tabii o tabloid bedava dağıtılmış gazeteyi alıp okuyorlar benim tabi ilk dikkatimi çeken şey hemen manşette göçmenlerin bakın burada göçmenler ifadesi kullanılıyor hep ee, göçmenlerin nasıl yeni yılda işte sıkıntı yarattığı kadınları taciz ettiği insanların hayatını nasıl zehrettiği o önemli günde vesaire ile ilgili bir haber. Şimdi ben hemen tabii ona baktım ama başka sansasyonel haberler de var. Sonra hemen arada ikinci sayfada bir bakıyorsunuz ki aşırı sağ partinin lideri Gabor Vona, Jobykin'in lideri genç ve işte böyle şeyde eli de düzgün de bir adam böyle bodybuilding'ler yapıyor bilmem neler falan çok da sporcu onun böyle bir fotoğrafı var. E tamam yani e, bu gazeteyi kimin dağıttığı hemen e, o metroya serpiştirdiği anlaşılı veriyor tabii. O dakikada koskocaman o resmi veya e, onu öven haberle. Yobik'in yaptığı bir son derece politik tabloyu bu. Gerçekten bir de Bedava dağıtıyorlar e, ama değil mi? Bu anlamda tabii tabii, tabii. Yani şey kenara metroda kenara serpiştirilmiş vaziyette işte ve e, Villa Moş, yani buradaki e, tramvayda. Aramızdaki Her tarafta işte. bulabiliyorsunuz. Aramızdaki farkı olsa gerek işte Macaristan'da. Burada ideolojik olan yayın organları bile parayla satıldığı için metronun kenarına serpiştirilmiş bir şey, şey bulabilmekte. Şimdi insanları bir şey. <gülüyor> Evet, Ben de bunu düşündüm aslında. Tam senin düşündüğün gibi. Bunu mesela aynı zamanda muhalefette kullanabilir. Yok yok burada muhalefette e, i̇lla iktidarın yapıyor olması gerekmiyor Hatta iktidarın yapıyor olması Macaristan'da daha zor her şeye rağmen Ne olursa olsun Yani evet. burada da işte popülist bir iktidar var Ve e, politik olarak işler O anlamda oldukça Türkiye'yi de andırıyor e, Belli bir limit içerisinde bizim işte 2010'ları e, nasıl geçirdiysek Veya daha çok 2010 son, e, Bu şiddet olayları başlamadan önceki e, Birkaç yılı nasıl geçirdiysek Öyle bir havadalar. Çok büyük bir kutuplaşma var, çok büyük e, hakikaten toplumsal ayrımlar, sıkıntılar yaşanıyor ama şiddet yok. Şiddet Dolayısıyla yok. bu çok şeyi fark ediyor ve hapsedilen yok. Bunlar tabii çok şey fark ettiriyor yaşam kalitesi açısından bence yani şimdi fark ediyorum tabii <gülüyor> biraz geç olarak de metrodaki bu şeye dönersek, tabloid, e, bedava dağıtılan tabloide dönersek şey de çok ilginçti. Okuyan bir sıradan vatandaşımızın, genç bir adamın yüz ifadelerini takip ettim. Gözleri böyle büyüdü, büyü. <gülüyor> haberlere bakıyor. <gülüyor> böyle bir, bir duygudan duyguya geçti. Tabloidlerin demek ki işte sansasyonel haberlerin, e, sansasyonel haber yazım dilinde böyle bir etkisi var insan üzerinde oldukça ilginç yani birebir gözlemek açısından evet. Vallahi bunu aslında politika tabii kullanabilir <gülüyor> kötü anlamda kimsenin aklına karpuz kabuğu düşürmeyelim ama politika kullanabilir de Maalesef... sokaktaki insan cesaret edip bu kadar sert bir şeylerin söylendiği bir yayın organı metroda okuyabilir mi? sırf giyin kuşamından ötürü tekmelenen insanlar var bu ülkede yine böyle siyasi bir anlam taşıyan yayın organlarının okuduğu gerekçesiyle sakin sakin bir şekilde yolculuk edebilir mi insanlar diye düşündüm ben de şimdi. Aynı şeyleri ben de düşündüm canım. <gülüyor> aynı <gülüyor> şartlanmış vaziyette evet, şiddet evet. olabilir, her şey olabilir. Ne olur falan ellerine işte. saldırır insanlar. Yani bir, ee, bir Evet, evet haklısın. Short short ee... özür dilerim. Short olayından sonra işte bu olayları farklı boyutlarıyla da beraber anmak zorunda kalıyorsunuz. Okuduğunuz şeyden bile korkacak nitelikte hissedebiliyorsunuz kendinizi bir yandan da. Yani. Öyle, çok doğru söylüyorsun. Sadece orada kalmıyor. Tabii ki insanların herhangi bir şekilde yani en ufak şekilde muhalif bir şeyi ellerine alması o anlamda bir kere bedava dağıtılabilir mi? Oraya serpiştirilirken kamera görüntüsü alınır bir insanın bilmem ne olur falan filan başı belaya girer. Ama tabii bu insanların en azından pozitif gündem edilmesi için belki. Şimdi ben de popülizm çalışıyorum bir de akıl veriyorum. Eyvah ne haliyle <gülüyor> düştü şimdi. <gülüyor> olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu aralar yayınladığı zaten açıkladığı bir demeç var direniş cephesi kuracaklarmış kendisi toplumun bütün katmanlarıyla beraber zaten yakın zamanda bu tip şeyleri çok yakından göreceğiz hiç önden nasıl gerçekleştirin farklı ülkelerde duyabilme fırsatı oluyoruz açık dedi sizin anlattığınız yani için şimdi tabi ki politikanın aslında ölümünü yaşıyoruz Türkiye'de politika bu kadar ölmemiş olsaydı bu aileleri zaten geliyor olur muyduk zaten politika müzakere demek bir diyalog kurmak demek. Ee, bir takım şeyler konuşuluyor olabilseydi bu kadar toplumsal kutuplaşma olmazdı. Şimdi mesela İzmir'deki patlamanın ben işte burada haberlerini alır almaz ee, hemen yani ilk bir iki haber düştüğünde bakmaya başladı ne oluyor ne oluyor ne oluyor falan filan ve iş çok kısa zamanda müthiş bir kutuplaşmaya gitti yani kimin yaptığı ne olduğu hiçbir şey zaten şu an elimizde somut bir veri yok. Ee, yanılıyor muyum? Yani benim takip ettiğim kadarıyla doğum yeri itibariyle işte falan filan şöyle olabilir gibi bir şeyler söylendi. Ama ya bir de o da, o ifade de kullanılıyor olması beni şok etti. Ee, İzmir valisi sanırım değil mi böyle bir ifade kullandı? Evet. Ee, yanılmıyorsam ee, ya, Toplum ya işte, yani valisinden şeye kadar e, Twitter'da benim yorumlarını takip ettiğin insanlar her yer o kadar e, kutuplaşmış vaziyette ki. Ya, bir şeyler de bu anlamda yani insanlar da öyle bir mesela evdilen kesin diyelim. Kendine öyle bir adaletliğe uğramış hissediyor ki. E, onlar da intikam istiyorlar artık. Ya da onlar da mesela hapsedilmesini istiyorlar insanların. Yani böyle kutuplaşmada e, birbirimize verdiğimiz karşılıklarla karşılıklar da birbirine benzemeye başladı. Evet. E çok hızlı Arzun merkezinde seyahat bir kutuplaşmada ilerliyoruz. E, i̇lk önce bir hoşlaşmamayla başlayan işler nerelere kadar geldi. Bu anlamda e, bir işte saldırı yaşandığında da e, zaten e, öte yandan e, hem bunu söylüyorum yani insanların içinde müthiş karşılıklı bir intikam kin e, birikmeye başladı diyorum ama onun ben de yani çok bir anlamda bunun e, ters taraftan, iktidar yanlısı taraflarından yani hiçbir şey demeden durduk yerde üstüme saldıran bir tür insan var sosyal medyada çok rahatsız oluyorum yani ki Türkiye'de de bunun ne kadar baskıcı bir ortam ne kadar sıkıntı verici bir ortam yaratması trollerin şeylerin tahmin edebiliyorum sıradan e, vatandaşların da bunu, e, herhangi bir şekilde yorum yapan her tarafta şurada burada işte, be, be, senin benim gibi işte radyoda yorum yapıyor olması gerekmiyor gazete işte de yazı yazı yazmış olması gerekmiyor e, yorum yapıyor politik olması gerekmiyor çok sıkıntı çektiğini zaten hem kendi yakın çevremden duyuyorum hem de yani tahmin etmek çok güç değil Evet. Çok mütevazi, mütecaiz bir e, kültür oluştu bu anlamda. E ona da onun karşılığı da gene aynı şekilde bir sefer kendi koruma içgüdüsiyle kızgınlaşıyorsun, e, şey yapıyorsun. Adaletini sağlamak için, sağlanmadığı için sana karşı. Bu sefer sen kendin aynı şekilde kızmaya, bağırmaya, çağırmaya başlıyorsun. Kim evet. yani bu trollleri? Sonucan onu söyleyeyim. E, Türkiye'nin başına musallat ettiyse çok büyük bir kötülük yaptı. Ve ileride o insanın, o politikacının ad, adı, e, o politika, politik çevrelerin adı, e, bunu yapan kişilerin bilgiyle adı çok kötü anılacak. Çok kötü anılacak. Ama kimlikleri Neyse. bilinmiyormuş. Yapılacak olan bir operasyondan da gözaltına alınacaklarmış ama e, sahte hesaplar olduğu gerekçesiyle alınamıyormuş bu. Reyna saldırısıyla alakalı o oh holsun minvalinde attılan tweetlerin sahipleri bulunamıyormuş. mu? öyle, de öyle değil durummuş. tabii yani şimdi bunu ben bazı davalarda bu konuda takip ettiğim için biliyorum onların kim kimliğini tespit etmek son derece kolay. Hı hı. Eğer e, Türkiye ki öyle gözüküyor. Hatta bazıları galiba bir büroda hep beraber oturuyorlar çünkü koordineli bir şekilde birine birine saldırmaya başlayınca ooo diye böyle diğerleri de arkasından geliyor vesaire. Herhalde yani çay kahve demleyip bir büroda e, beraber bir şekilde e, bu işi yapıyorlar sanki bir işmiş gibi. Hmm. Yani bu Rusya'da petrolle. Evet öyle oldu. O da iddialar var Ama ee... bir şey daha söylemek istiyorum. Yani kutuplaşma dedik de kutuplaşma dediğimiz zaman yani dünyanın şekli itibariyle iki kutuptan bahsedebiliriz. Ya da genel olarak bu iyilik ve kötülük üzerinden gelen kutuptan bahsedebiliriz. Ama Türkiye'deki kutuplaşma biraz daha farklı boyutlarda farklı kutupların da orta içinde bulundurduğu farklı bir geometrik şekil gibi alınıyor gibi geliyor artık bana. Mesela bu Saldırı, Reyn'e saldırısını gerçekleştiren e, saldırganın e, Uygur Türk'ü olduğunu, Uygur, ol, Uygurlu olduğunu söylenen bir açıklama vardı. Mair Kaynak tarafından yapılmış. E, ve Reysi evet. e. Kaynak, özür dilerim, e, Başbakan Yardımcısı tarafından yapılan My bir açıklama Kaya, vardı. O da çok, etti, evet. evet o da, onun da çok ismi geçiyor bugünlerde. E, evet. de, ardından da Dünya Uygur Kongresi Genel Başkan Yardımcısı ve Doğu Türkistanlar Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk bir açıklama yapmış. Ve Veysi kaynağı elinde belge olmadığı halde bu sorumsuz açıklamalarından dolayı Doğu Türkistan camiası adına kınıyoruz demiş. Tür İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam Pendik'te saldırgana benzediği gerekçesiyle bir kişi linç edildi. Linç girişimine maruz kaldı. Evet, evet, evet, bu tip insanlar şu anda doğrudan bir tehdit unsuru olarak görülüyor. Bir yandan da şey haberi geldi aklıma. iki sene önce Çin'in Türkistan'daki Uygur Türklerine yaptıkları... Politikaları gerekçesiyle protesto gösterisi yapan insanlar Koreli turist avına çıkmışlardı Sultanahmet'te. Çinli'ye benziyor diye. Yani olaylar nereden nereye geldi. Birden fazla kutup yok. Dün savunulan kişiler bu şu anda doğrudan şüpheli ve e, suçlu olarak da insanların gözünde bir şekilde yer alıyor gibi duruyor. Yani hiçbir şey kesin ve net olarak oturmuyor sanki. Olaylar da tabii hatırlandığı çok, zaman. Tabii çok sorumsuz şeyler yaşandı. Yani şimdi... Ee, mesela şu bilgi kaynaklarını yok ettikçe siz işte medya diye sadece bir sarı basın örneği yellow journalism diye tabir edilen e Tam bir e tamamen yalan haberlere dayalı tamamen artık e doğrunun çekirdeğinin dahi e bir e parçasının dahi olmadığı haberlere dayalı Habercilik yapan veya tamamen işte e Ankara'dan bir telefonla haber yazımına dayanan Basınla aslında Siz kendinize bir iktidar olarak Çok büyük zarar vermiş oluyorsunuz Çünkü orada işte yani 24 saat her tarafı Ankara'nın en merkezinden En odak noktasından Kontrol etmek mümkün değil Şimdi ne oluyor o zaman böyle insanlar Kimin yaptığı belli olmayan şekilde Birdenbire ortaya Aslında emniyetin bile sızdırmaktan Yani çekindiği ve Çok az kişiyle paylaşılan paylaştığı söylenilen bir takım bilgileri ortaya saçıyorlar. Şimdi ortada şimdi o ciddiyetimiz kalmıyor. Ee, evet. Bir pasaport dolaştı, bir e, insanın pasaportunu bir günlerce gördük yani ortada oradan oraya dolaştığını resimlerinin bilmem ne falan filan. sonra kendisinin Türkiye'de olmadığı dahi yani işte ve üstelik de kendi evinde olduğu falanla ilgili bilgiler çıktı. Onlar da doğru düzgün. Tam ne olduğu anlaşılamadı. Ama şimdi aynı yüz yapısına sahip, benzer yüz yapısına sahip bir sürü insan var. Ee, ve birdenbire yani onları işte saldırılardan tutun, işte hayatların tehlike atılmasından tutun. Bu işin uluslararası boyutu var tabii. Ee, şimdi birdenbire böyle bir hedef kitle haline getiriyorsunuz. Yani ne oluyor? Yani gerçekten saldırgan yakalansa hadi içim yanmayacak ama ortada bir de yani nerede olduğu bilmeyen Günlerle kayıp olan 6. gün artık bir saldırgan var, bir katil var hı hı. ve e, ondan sonra insanlar e, senin benim gibi insanlara sosyal medyada saldırıyorlar. E, gö, karşılarına çıksak bir kaşık boğacaklar, bize bir ilim edecekler şey Niye? Belli değil. Niye? Hiçbir sebebi yok. Niye? Evet. Çünkü öyle. Sen sen, sen öyle <gülüyor> içime İçime öyle, öyle geldi falan filan. Canımı çekti falan tarzı bir şey. Hiç benim kullanmadığım bir sürü ifadenin bana atlediğini görüyorum. Niye sen mesela işte efendim e, şeye, e, terörist demiyorsun. Yok efendim işte özgürlük savaşçısı diyorsun. Özgürlük savaşçısı dediğim kavramı hiç kullanmadım. Çünkü sevdiğim bir tabir değil yani. Rahatsız eden benim tabir birebir İngilizceden çevrilmiş Freedom Fighter olarak ee, belli bir dönem özellikle çok kullanılmış literatürde bir tabir niye ben böyle bir şey kullanayım zaten hoşuma gitmeyen sahiplenmediğim hiçbir kimi tü, dünya yüzünde örgüt için kullanmayacağım şeyi niye kullanayım yani böyle birbirimizi inanılmaz derecede sen o örgütün sempatizanısın sen bu örgütün sempatizanısın diye kutuplaştırmış vaziyetteyiz ee, ve ben birazcık da şimdi Bangladeşten bahsetmek istiyordum. <gülüyor> Bangladeş nereden çıktı dersek keşke Ömer Mazer olsaydı o işin e, küresel ısınma ve e, Bangladeş'in ne kadar çok sıkıntı çektiğini bu işten o boyutuna da değinirdi. E, belki sen de bir şeyler söylemek istersin bu konunun e, benden çok daha fazla uzmanı olarak. E, yani Bangladeş sonuçta gerçekten çok ciddi sorunları olan 170 milyon küsürlük bir ülke. Ve bu ülkede 2013'ten beri çok ciddi bir başka sorun var. Daha öncesinde de var ama e, laikliğin, seküler e, yaşam tarzının bir e, ve muhafazakarlığın bir toplumsal sorun alanı olmak ötesinde bununla ilgili tartışmaların vesaire falan büyütülerek çok fazla e, alttan alta hem tabana e, gaz verilmesi yoluyla hem de aynı zamanda politikacıların e, açıklamalarında kendi işte sıfır aralarında çeşitli şekillerde kullanmaları bu e, gerginlik nüvesini yani toplumda ciddi bir gerginlik bu konuda yaşanıyor olmayabilir ama bunun politize edilmesi veyahut da ufak bir sorun alanı varsa bile bir politik e, malzeme haline getirilmesi çok başka bir şey. Avrupa'da aslında göçmen sorununun çığrından çıkması budur. Evet. Geriye gidersek ta Avrupa Birliği'nin işte bu şeyde anayasa referandumu vesaire vardı. Ta o zamanlar işte bu Fransa'da Polonyalı bu şeyci tahminci, tesisatçı imajı mesela ortaya atılmıştı. O zamanlardan bu zamana Yaklaşık işte bu 10 yıllık süreçte neredeyse e, göçmen sorunun bugünkü haline geldiğini gördük. Bir sorun işte politikte nasıl edilirse ve nasıl e, malzeme edip kullanılmaya başlanırsa, mesela işte bugünkü Macaristan'dan örnek vereyim, o göçmen lafını mesela şey de kullanıyor. E, Macaristan Başbakanı Viktor Orbán da mülteci der demek isterken. Yani kavram olarak mülteciyi kullanması gerekirken, ya onları kastediyor çünkü, hı hı. mültecilerde de bir sorun olduğundan değil bu arada. Ama tamamen kastettiği ülkedeki işte bu mülteci dalgasıyla gelenler diyelim, özellikle göçmen kelimesini kullanıyor. O zaman ne oluyor? İş göçmenlere de dönüyor. Yani. Akıllarda, zihinlerde bütün yabancılar, Macar olmayanlar sorun olmaya başlıyor. Macaristan'da çok mu fazla göçmen var? Hayır yok çok mu fazla mülteci var? Hayır, çok az var. Ama onlar politize edilen bir sorun e, haline getirilmiş durumda. Şimdi, Bangladeş'e dönersem, Macaristan'dan oraya atlayıp e, Bangladeş'te de layıklık, sekülerizm çok fena şekilde politize edilmiş durumda. Ve 2013'ten beri de kökten dinci örgütlerin saldırılar düzenlemesi söz konusu. Blogger'a. Ee, önce onlarla başladı. Ateist bulgarlar olarak geçiyor. Şimdi ne kadar ateist oldukları da vesaire bunlar da tabii tartışma konusu. Yani ateist oydan e, ben Bangladeş'e gitmedim hayatımda ve bu konuyu bil araştırmadım. Bu yüzden birazcık e, yani bil fiil araştırmadım derken yerinde araştırmadım insanlarla konuşarak vesaire. Dolayısıyla birazcık e, yazılanları da okurken dışarıdan. İkircikli vaziyette okuyorum yani şimdi ateist veya değil yani o çok önemli değil ama sonuçta bu şeyin bir anlamda etiketin ateistlik kötü bir şeydir, berbat bir şeydir işte münafık bilmem ne falan filan diye etiketin işte yapış, hazırlanması ve yapıştırılması ve ondan sonra da bu bloggerların hedef haline gelmesi 2013'ten beri söz konusu. Tabii bunun başka toplumsal tansiyonlar da var. Daha önce 1900'de ilk 70'lerde ülke kurulurken vesaire e, o zamanlardan gelen. Ama yani bu hale gelmesi, bu tarz bir politizasyon insanların bu kadar canını alan e, hale gelmesi bu son işte 2013'ten beri e, kökten zince örgütlerin devreye girmesiyle özellikle. Ve orada e, hakikaten sabah sabah kimsenin canını çok da fazla sıkmak istemem. Berbat yani çok hunhar cinayetler işleniyor. Ve işte bögörlerle başlıyor iş. Palalarla yani. Evet, evet, evet tam yani kuştan geçiliyor insanlar yani. öyle söyleyeyim. Şimdi e, 2013'ten beri işte bu blogger ateist bloggerlar denilen işte kişilerle ilk başlayan saldırılar işte eee uzanıyor işte eşcinseller. Ondan sonra işte dini azınlıklar Ondan sonra halka giderek genişliyor yani. İlk başta işte toplum o sesini çıkarmıyor yani. Nasıl işte öyle falan gibi adeta. Sonra giderek o halka büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ve e, bugün 50'ye yakın kişi aşağı yukarı bu tarz cinayetlerin kurbanı olmuş vaziyette. Üniversite profesörleri mesela işte. E, akademisyenler yani böyle hiç konuyla alakası olmayan işte. Onlar da aynı şekilde son tek derde eğitim, kültür böyle şeyler olan insanlar tamamen üniversiteye kapalı bir hayat yaşayan insanlar da hedef olmaya başlıyor. Ve burada bütün bu işte hedef haline gelme, bu çözülemeyen bu anlamda cinayetler vesaire doğru düzgün politik olarak üzerine gidilemeyen cinayetlere rağmen öte yanda da işte bu layıklık işinin politize edilmesi ve tabii Türkiye'ye çok benzer şekilde asıl failin yok işte orada da İsrail deniyor, Mossad deniyor. Yani şimdi Bangladeş'te Mossad gelecek İşte Bangladeş'in çok kıskanıyor herhalde e, Karıştıracak ortalığı falan filan gibi Bizde son zamanda mesela bu artık Amerika ile ilgili komplo teorileri çığırından çıkmış vaziyette e, Her tarafta artık zaten e, basında bunu özellikle zaten yoğun biçimde görüyoruz Bir yandan ya e, müttefiki Türkiye'nin sözde şey bu arada Amerika yani nasıl oluyor bunlar? <gülüyor> ne, ne Perhiz ne lahana turşusu ne, ne yapıyoruz falan gibi. Bangladeş de aynı şekilde işte İsrail, Mossad suçlanıyor. Ee, tabii bu suçlamalar dışarıda böyle bir e, hain ve çok güçlü düşmana işi atıyor atma, olmak, ihale ediyor olmak ve ee, içerideki sorunların da bir anlamda örtülmesine yol açıyor. O zaman ne oluyor? İçerideki sorumluları işte e, İstikbarat zafiyetini, e, işini doğru düzgün yapmayanları, e, sorumluluk almayanları düşünmüyorsunuz. Evet. Bir tane orada günah keçisi var çünkü zaten onlar yapıyor her şeyi. Kafalarda bulanmaya başlıyor. Sebep sonuç ilişkileri tamamen karışıyor. Neden neden olduğu <gülüyor> niçin vesaire ve tabii insanlar birbirlerini suçlamaya başlıyorlar. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Farklı kesimler. Ve e, partilerin de varlık sebebi bu haline geliyor. bu kutuplaşma haline geliyor. Çünkü ne oluyor? kendileri işte oy deposu olarak gördükleri bir takım kitleler. Hatta cinayetle ilintili de olabilecek bir takım işte örgütler vesaire e, kendilerine bir adeta e, <gülüyor> istismar edecek veya korunacak veya da işte çok fazla üstüne gidilmeyecek bir e, taban olarak görmeye başlıyorlar. Bu da çok korkunç tabii yani işte ve e, bütün bu hani Bangladeş'te dediğim gibi e, şimdi artık iktidar milletvekili de öldürülüyor. Evet. Yani bu işin sonu yok. E, Keza işte e, geçtiğimiz hafta e, Irak'ta Bağdat'ta bir sürü bomba patladı pazar yerlerinde vesaire. E, bu iş yani yerinde bir kesime yönelik olarak da kalmıyor yani. Bütün toplumu ilgilendiriyor aslında bir kesim işte üstüne gidildikten bombalarla vesaire falan filan ilk başta işte suruçla işte diğer Bakır'daki HDP mitinginin bombalamasıyla 2015'in işte o ilk yazına vesaire ve sonra yazına gidersek işler öyle başlamıştı Türkiye'deki büyük işit saldırıları ve sadece o da değil yani bütün terör örgütleriyle ilgili son dönemde Türkiye tarihinde olmuş patlamalara ve saldırılara bir bakın Bir de son dönemde olanlara bakın Yani inanılmaz biz 10 yılları, 20 yılları, 30 yılları Son birkaç adeta aya sığdırmaya başladık giderek Maalesef Bir yılda 30 yılı yaşıyor gibiyiz Ve bunun işte toplumsal olarak tabii kaldırılması çok zor çünkü yani Irak'ta dahi vesaire işlerin karışıyor olması Veyahut Suriye'de dahi bir zamana yazıyor Biz çok hızlı gidiyoruz Yani en <gülüyor> vaziyetinde Türkiye'nin bir eni varsa Hakikaten en büyük en bilmem ne falan filan vesaire Enlerinden bir tanesi de bu Fazla hızlı ilerliyoruz e Orada bilmiyorum işte bir, biz hep frene basmaktan Bir durmaktan bir şey yapmaktan Bir toparlanmaktan bahsediyoruz biz de yani a a aylardır bunları konuşuyoruz değil mi Can? Evet. Bir de şimdi referandum süreci başlayacak. Daha fazla mesai, daha fazla okunacak makale, daha fazla yapılan açıklama. Umalım ki daha fazla çatışma ve patlama olmasın. Şimdi yani böyle bir ortamda bütün bunlar nasıl gerçekleşecek? Ben pek e açıkçası herkes işte referandumdan, başkanlık sisteminden vesaire ve e bu tarz işte. Ya aslında Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız tarzda işte bir kasıma giden süreçte yaşadığımızda gibi bir gene siyasi sürecin işleyeceğinden emin şekilde konuşuyor. Ama ben bunu göremiyorum açıkçası. Şu veya bu şekilde yani bunu tamamen objektif bir bakış açısı bakış açısıyla söylüyorum. Şu an bu güvenliksiz ortamda ve giderek de kararan ortamda yani mesela işte ne olacak işte totaliter veyahut da çok Sert baskı altındaki sistemlerde de işte oylama yapılıyor. İşte %90 %70 hatta bazen o şeyler destek işte öyle farklı farklı yerine göre destekler çıkıyor. Evet. Biliyoruz. Evet. Ama biz o noktada değiliz. Or oralarda bir e, stabilite var. Yani bir seçim yapılacak ortam var. yani Şimdi burada insanların sokağa çıkmaktan artık korkar hale geldiği Birbirini sürekli olarak bir tehdit olarak veya bir terör örgütünün şu veya bu örgütün sempatizanı olarak gördüğü bir ortamda nasıl seçim yapılacak, nasıl meydanlar da olacak? Yani şimdi o noktaları işte 1 Kasım falan dönemine giden noktaları geçtik. Hani o dönemlerde olsaydık tamam mı biz hızlı çok hızlı vaziyette boşlukta ilerliyor gibiyiz. Ama yani olmayan bir zemine sandığı da koyamazsınız. Meydansız olmaz mı? Sek bis gibi bir sistem düşününse böyle televizyondan seslense herkes eskiden olduğu gibi. Eskiden de öyle dildi ya. Yeni yeniden yapılacağı gibi ya da. İlla meydanlara sokaklara çıkmak şart mı siyaset yapabilmek için? Diğer taraftan bakıldığında kimse siyaset yapabilmek için sokaklara çıkamıyor son zamanlarda. Çıkanlar da gözaltına alınıyor, çeşitli yaptırımlara maruz kalıyor. Ya şimdi bu ortamda e, ya hiçbir şeye güvenmek mümkün değil. Yani her şey meşruiyetini kaybediyor. Kamuoyu araştırmalarından tutun. Ne olduğunu bilmediğimiz bir ortam var. Yani ben şu an mesela önüme gelen kamuoyu araştırmalarına... E, kimse kusura bakmasın en güvenilir e, şirket dayı yapıyor olursa olsun... Güvenmiyorum, bakmıyorum bile. Hmm. Benim için bir şey ifade etmiyorlar. Ve bana çok saçma geliyor aynı zamanda işte... E, Sizar tarafından işte yok efendim yüzde bilmem kaç şurada şu destek var burada bu destek var diye bir heyecan duyulması veya işte başkanlık sistemine. E hep bunu söylüyorum daha önce de konuştuk. Şu an bizi, birisi size telefon açsa veya kapınız şu an çalınsa ve birisi gelse anket için. Siz ne cevap verirsiniz Allah aşkına? Ee, Herhangi bir şeye doğru cevap verir misiniz? Bana geçen gün İngiltere'ye girerken sormuşlardı ülkenin Suriye politikası hakkında ne düşünüyorsunuz diye İngiliz polisi. Ben pek bir yorum yapamamıştım açıkçası ama kapıma geldikleri takdirde anketörler biraz daha detaylı konuşabileceğimi düşünebiliyorum. Bir bas konsür olmadığı takdirde. <gülüyor> sen cansın ama yani şimdi var bu <gülüyor> can cansın yani. O yüzden sen hani neyse tamam da işin gerçi yani ben çok dürüst şeyim ben ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Bir kere politikaya güvenilmiş kalmıyor. Her şeyden önce. Bir süreci inanmadığınız bir süreçle ilgili ha evet işte ben bunu düşünüyorum. şunu öyle oy veririm. Veyahut da işte vermem. Veyahut da işte bence şu şöyle falan. Bunları e ya ortada bir şey yok. Şu an meclis ne yapıyor? Yaptığı tek şey işte bu e başkanlık sistemiyle ilgili OHAL'i <gülüyor> e o o hal onaylıyor. Bir de evet yani. Arada bir noterlik makamı gibi bir onay damgası basıp ee, onun dışında işte bu anayasa komisyonu yani yeni anayasa diye aylarca yıllarca konuş, yıllarımızı bu işe verdik ben bir fiil verdim sivil toplum tabanında işte çalışarak vesaire ya ne oldu şimdi yeni anayasa denilen şey nedir yani kabus yani bu, bütün bunlara bu bunların oluyor olduğu bir noktada e, politika ile ilgili herhangi bir şey Kapı çalınıp da işte cevap vermek bana her şeyden önce güvenliği, baskıyı, şuna bunu geçtim mantıklı gelmiyor. Telefonla olsa Ondan vermem olaydı? ama. Yani te te <gülüyor> telefonla arasalar vermem. İnternet üzerinden de vermem. Ne olur ne olmaz işte böyle belki başka İnsan sistemler bakınca anlarım diyorsun. Bir çay içeren diye oturup konuşurum işteyse Yüz yüze konuşabilme ihtimali de ortadan kalktı ki insanlar birbirleriyle siyaset dahi konuşmuyorlar. Yani şu andaki patlamalar ve çatlamalar dışında konuşulan pek bir şey yok sadece ölümden bahsediliyor evet. yani hala işiin gerçekleştirdiği saldırılardan bahsediliyordu Geçtiğimiz yılın son gününe kadar Reyna saldırısına kadar halen konuşulan şey buydu O da bir anda kesildi ve şu anda tartışılan şey Reyna saldırısıydı o da bir anda kesildi şimdi İzmir'deki yaşanan saldırı ve polisin kahramanlığından bahsediliyor ya şimdi en önemlisi aslında yani gerçekten çok çok iyi en işinin ehli, uzmanı, objektif herhangi bir işte siyasi kaygısı şu bu olmayan arkadan güvenlik uzmanlarına, bu konuda e, terör uzmanlarına, bu, e, terör örgütlerinin nedir konusunda e, çalışmış insanlara ihtiyacımız var. Bir kere her şeyden önce o insanlar olabilseydi birazcık ki vardı Türkiye'de aslında ama çok daha fazla olması lazım madem bu bu kadar sorun. Ee, bu kadar da politize edilen gene işte hem gerçek bir sorun belki diğer işte layıklıkta vesaireydi gibi sorunlar daha çok topluma empoze edilen ve gerçekten soruna haline gelen şeyler şu bakımdan söylüyorum. Yani insanlar belki beraber bir arada yaşayacaklar. Layıklık prensibine uygun yaşayacaklar zaten. O prensip orada dursa kimse politikacılar işte layıklığın anayasadan çıkarılması lazımdı yok efendim bilmem neydi. İşte hayatta tarzına sürekli müdahale eden insanların aynı zamanda açıklamalarda yapmasalar zaten bir belki sorun yaşanmayacak. Evet. Ama bizde de işte bir terör e, alanı var ki bir yandan orada da işte politikacıların sürekli e, bir takım şeyleri toplumsal say hatlarını e, çok istismare açık hale getirmesi de terörün bu kadar Türkiye'yi kemirir hale gelmesine yol açıyor. Evet. Sürekli işte bir, bir e, adeta e, sinir patlamasının, sinir harbinin e, içinde olan e, bir toplumda. E, i̇stismar edilecek o kadar çok şey var ki işte yani e, onu adeta çanak tutmuş oluyorsunuz yol açmış oluyorsunuz e, ve ondan sonra işte hedef haline geliyor tabii bir istismar edecek birileri çıkar artık neyle ilintiliyse kimse şuysa buysa bir de bunları da çözemeyip bir de işte kokteyl terör diye bir kavram e, ortaya atılmıştı. Kokteyl terörü de son derece popülist ve aynı zamanda işte bizim işte üstümüze geliyorlar dış mihraklar, iç mihraklar hepsi, bütün o canavarlar, kötüler bilmemler diye her şeyi bir araya bir gerçekten blenderın içine atar ve çeker ve korkunç bir canavar kokteyli oluşturur gibi önümüze konmuştu. Yavaş yavaş söylene söylene propagandası yapıla yapıla insanlar buna inanmaya başladılar ama e, birçok terör örgütünün birbirleriyle asla bir beraber hareket edesi yok. Benzer yöntemler kullanabilirler, benzer işte bir takım şeyler, amaçları olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Neyse, zaten o konularda da ipin ucu kaçmış durumda da analiz etme, yorumlayabilme bakımından Türkiye'de. Ama ayrı ideolojileri vardır bu örgütlerin. Evet. Hepsinin bu farkları zaten birbirinden o terörle, o şiddetle nasıl mücadele edebileceğinizin de ipuçlarını sağlar. Yani ben şimdi böyle dünyada herhangi bir yerde gitsem işte şu örgütle bu örgütle tamamen birbirinin aynı işte Parti ve işte El-Kaide aynı şeydir. Ondan sonra hepsi terör örgütü falan desem beni kovalarlar yani ne diyorsun sen diye herhangi bir ciddi ortamda böyle bir şey tartışmaya kalksam. Ciddi ortamı geçtim bir herhangi tabloyda dünyada demeç verilse bu konuyla ilgili. Hakikaten yani. Ama yapıldı ÖSO, Nusra, <gülüyor> IŞİD aynı potada eritilmedi mi çoğu zaman? Aynı örgütler Yok, böyle olarak şey, nitelendirilmedin da bir aralarında farklar var. Yani işte uzmanlık bu evet. zaten. Yani bu farkları görüyor olmak, tarihleri, işte insanların yönelimlerini, bilmem nelerini falan filan. Ne oluyor, ne bitiyor, bunların tarihi nedir, nereden gelmişler, nereye gidiyorlar, neyi ne için yapıyorlar, ne gibi bir kapasiteleri var. Bir kere bu örgütlerin kapasitelerini falan asla konuşmuyoruz. Ama bunu Çünkü söylediğiniz aslında... takdirde bile bir şekilde yaftalanıyorsunuz terörü destek vermekle. <Gülüyor> Yani bunun analizini e tabii, yapmaya yani çalıştığınız işte, zaman bile bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Yani şey Twitter'da olmasa bir trol başka bir yerde çıkıyor karşınızda. Çeşitli internet mecralarında yani. çıkıyor yani. Ve bunun sonucu da işte müthiş bir güvensiz ortam. Çünkü mücadele edemez hale geliyorsunuz artık. Elbette ki şu an işte bir takım işte kendi güçlü görenler. Aa ne olacak işte bize dokunmuyor nasıl su falan filan gibi bu işe iyice gaz verebilirler. Ama yarın öbür gün işte iş çok hızlı ilerliyor. Burada hedef olmayan kitle, kesim, insan, korunak hiçbir şey olmuyor hale gelecek. Yani evet. bu, mesele bu zaten yani işte bugün işte bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi bir anlayışın sonu yok. Yani bu ekonomi çöktüğünde bu işte ülke artık dediğim gibi bir güvenlik Buhranı her köşesinde yaşıyor hale geldiğinde, işte Kayseri'de de patlama oldu. Yani sonuç olarak Kayseri'de de saldırı olabiliyor. Yani bizim başka yerlerde de olur. Ya İç Anadolu'da nasıl olmuyor? Ya da işte a şurada nasıl olmuyor falan demek gibi bir şey. işte geçen gün İzmir'de nasıl işte patlama olmuyor falan filan diye kinayeli şekilde bir, son derece kötücül şekilde Yorum yapanların ne kadar kızdırdığını insanları gördük. Evet. Ya bu hale nasıl geliyoruz yani Belçika'da ben gittiğimde işte o saldırı yaşandıktan hemen sonra havaalanın saldırısı gitmiştim. İnsanlar bambaşka bir ruh halinde. Yani sokağa çıkacağız illa yaşayacağız biz beraberiz ki Belçika son derece bölünmüş de bir ülke. Yani işte flamanlar, valonlar vesaire derken. Hükümet evet. bile çoğu zaman işte kurulamıyor bilmem ne diyor falan aradaki kutuplaşmalardan, tatlışmalardan ama o, o kutuplaşmaya can kurban yani. Biz bambaşka bir yerdeyiz. Evet. Onun için e, yani, neyse. <gülüyor> Bu vaktimizin sonuna geldik. Bu, Bunu atıyorum seni yani. <gülüyor> Yok benim için hava hoş da işte vaktimizin sonuna geldik. Onun onu bahsetmeye çalışıyorum ben de. Evet vaktimizin sonuna geldik. Umarım daha iyi haberlerden bahsediyor olabiliriz. E, i̇nşallah artık, umarım artık, ben artık, de. Artık, artık, artık, artık. evet yani Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Geç e, geçmiş olsun demek <gülüyor> geldi içinden bir anlamda. Neyse. De ülke, de de Ömer bahsetmek istiyordum. Evet, he, geçmiş olsun Ömer Madra'ya Kesinlikle onu hemen aramızda görmek istiyoruz. Bu arada Ahmet çıkada üç gün boyunca su verilmemiş diye bir haber vardı. Üç gün boyunca. İnsanların e, su yaşam kaynaklarından bir e, gazeteciye hem mahkum dediğiniz hem de üç gün. Yaşamını da tehlikeye sokabilir susuz bırakmak bir insanı. Hakikaten de böyle yani. Nasıl yapılı yapılır bu ya Allah aşkına? Niye? niye? Niye? Niye? Niye? Evet. Niye? Niye? niye? Anladım. Kadir Gülsel'in paltosuz bırakılması mesela nedir bunlar? Yani hakikaten Neyse. Evet. Görüşmüşlere söyleyelim.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 Hem Çetinle Spor. Günaydın Cem Bey. Merhaba. Ya, merhaba sevgili Can. Günaydın. Ömer Madra bugün yanımızda yok. Kendisi biraz YouTube. rahatsız. İyi, i̇yi bakmıyorsun çalışma arkadaşına. Ee, yani evet. Olabilir tabii ki. Benden ötürü. O da benden ötürü olabilir. Neden <gülüyor> olmasın? Her şeyin sorumlusu. Ee, ama kendisi önümüzdeki hafta itibariyle e, yanımızda olacak. Oh, çok güzel çok yani, geçmiş olsun geçmiş olsun diyorum muhtemelen size yetiştirebiliriz <gülüyor> önümüzdeki tamam. haftaya kadar <gülüyor> zaman var evet ee, bugün gündemimizde neler var peki As aslında bir sürü şey var ama esas e en ilginçiyle başlayalım sağlık ömer ve, ve geçmiş olsun sağlıkla açtık evet. e 105 yaşında e Fransa'da Robert Marchand isimli e, bir zaptın e, bisikletli bir rekoruna şahit olduk bu hafta içinde. Güzel. 105 105 yaşında. E, bir saatte 22-23 kilometre pedal çevirmeyi başardı ve rekor kırdı. A, 105 yaş kategorisinde. Güzel. 105 yaş diye bir kategori mi varmış? <gülüyor> Kendisine özel. Şimdi artı 110 yaş kategorisine hedefliyor herhalde. Umarım yapar. Ee, Vakit bulur. Aslında e, rekolü kızdıktan sonra e, söylemiş olduğu şu sözler. işte yorulmadım. Ayaklarımda bir sorun yok. Sadece ellerimde bir ağrı hissediyorum. Sonlara doğru daha da hızlanabilirdim. Şimdi bek bekliyorum şeklinde bir açıklaması olmuş. Aynen. 105 yaşındaki Fransız bisiklet tutkunu, bisiklet aşığı Veletron'da. Bu rekoru kırdı. Müthiş bir şey dedim. Yani 105 yaşına gelip hala spor yapıyor olabilmek, ayakta kalabilmek, pedal çevirmek müthiş bir şey olsa gerek. Evet ve korkmadan bunu yapıyor olabilmek. Evet ve yani bir de meydan yani. o Meydan oku olayını ben çok seviyorum. Bizim insanımızda yok bu meydan okuma yani. Her, şeye, her şeyi kabulleniyoruz. İşte. <gülüyor> bir challenge'ımız challenge yok bu hayatta. Evet. E, i̇kinci husus e, belki senin de sorulması lazım seni veya Selatimin e, az önceki program konuğu bu kamu kamuoyu araştırmalarına yönelik bir eleştiri getirmişti. Evet, e, e, evet e, sonuçlarına inanmıyorum sonuçlarda kadar doğru kadar kadar için ben de kendisi yani kendisi siyasi kamuoyu araştırmalarına yönelik bir eleştiri getirdi. Lendes spor temalı olanlara bir eleştiri getirmek istiyordum Ge geçenlerde. Bir gazetede inanan bir kamuoyu işte Geçen yıl yeşil sahalarda kimlerin beyni topladığını araştırmış bir kamuoyu araştırma grubu. Geçen yılın futbolcusu. Kim çıkmış olabilir? Pascal Noma diye isim geliyor ama o geçen yıldan da öteydi değil mi? <gülüyor> Benim aklımda kalan tek sporcu var şu anda gerçekten. Mesela açık ara Arda Turan çıkmış yani yüzde otuz iki nokta altılık bir e, puan toplamış yüzde otuz iki. Yani e, acaba ne yaptı da böyle çok beyni açık ara yani otuz iki. Bu hangi Arda. sporcular arasında futbolcular mı sadece? Futbolcular mı? E, aslında. E, Türkiye'de çok, oynayanlar mı? İşte belli değil Arda Türkiye'de oynamıyor ama Türk. Değil mi? Ee, böyle bir tabi içeriğini bilmiyorum ama mesela herhalde yabancılar da dair çünkü geçen yılın e, teknik adamı kim sorusunda da yabancı bir ismi görüyoruz. E, dolayısıyla böyle çok e, bilinçsizce biraz e, sıkıntılı bir araştırma olmuş. Bu sporla olmuş mı? mı alakalı? Mesela futbolla. Acı, futbolla alakalı olduğu kadar Acun Uluca'yı çıkmakla da alakalı olabilir mi? Ne kadar ekranda ne kadar reklamlarda fazla görünürseniz o kadar fazla insanların akıllığında kalmaz mısınız? sorunu neydi orada? Aklıda Bravo. kalmak mı, başarılı olmak mı ya da ne olarak, ne olarak görmüşler? Can çok doğru bir tespit. Ben de aynen biraz onu söyleyecektim. Teşekkür yani medy ederim. Medya medy kime plana çıkartıyorsa işte bu kamuoyu araştırmalarına katılanlar da o isimlere oy veriyorlar. Evet. Yani çok çok doğru bir tespit. Ee, yani başarı yani. Bir de e, medyada ne kadar çok görünürsen, medyası ne kadar çok konuşursa. E, ayağı, özel hayatlarına şununla bununla. yani aslında medyanın sportif performansıyla ilgili konuşması lazım ama böyle bir şey söz konusu olmayınca e, işte her türlü şeyde e, spor dışı faktörlerle medyanın gündemine geliyorsun ve medyasının ne kadar ön planı e, bu araştırma sonuçlarında da o kişiler e, ilk sırada yer alıyor. Mesela çok ilginç e, ikinci sırada yer alan e, isim Volkan Demirel ama onun oyu %2.2 işte daha sonra Mehmet Topal, Selçuk İlan, Emre Belezoğlu, Oğuzhan, Özyakup şeklinde sıralanıyor. Fakat daha ilginci bilmiyorum cevabını veren Nez'in puanı yüzde 46,5. İşte en sevdiğim kategori benimle dahil oldu. Pascal Doğma <gülüyor> cevabını verdiğim zaman kabul etmezlerdi muhtemelen geçen sene itibariyle olduğu için. <gülüyor> ama bilmiyorum diyebilirdim gayet rahat. Ha, ama bak bilmiyorum diyenlerin oranı ilk sıradaki Erdoğan'dan 14 puan daha fazla. Yani o zaman değil mi? bu araştırmanın e, hiçbir hükmü kalmıyor yani ya da bu araştırma şu sonucu ortaya çıkartıyor. Bu araştırmayı kıtlandların e, Futbolluğu hiç bilmedikleri ortaya çıkıyor. Yani. Ya da araştırmanın hitap ettiği kitle araştırmayı pek fazla umursamamış, bilmiyorum diye başından salmış da oluyor ah, olabilir. Evet. Evet örneklem yanlış seçilmiş olabilir. Ee, bu inanılmaz bir 46 30. yani Bir de futbol yani, değil mi? yani Şeyi sormuyoruz biz. Basketbol. Hani basketbol da çok popüler ama e, voleybol sorsa herhalde o bilmiyorum yani, oranı %95 falan çıkar herhalde. Yani, evet. Evet. <gülüyor> Fakat o, bu listede kim yok mesela? Tabii sen e, çok futbolun içinde değilsin ama mesela Hakan Çalhanoğlu ismi e, şeye girememiş. Yani e, ismi gözükmüyor. Halbuki yani geçen yılın futbolcusu e, e, Hakan Çağlanoğlu'nun bir olması gerekiyordu bence. Ama muhtemelen tabii medyada ön plana çıkartılmayan bir isim Hakan Çağlanoğlu... Level Cruzen forması altında, hem de Almanya Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde hem de Türk Milli Takımında çok önemli işlere imza attı. Özellikle LVB maçları da attığı goller, Şampiyonlar Ligi'nde Level forması altında attığı goller. Yani önemli bir isim, çok da başarılı bir sezonun geride bıraktı ama mesela Hakan Çağlaoğlu'nun isminin çıkması yani çok dikkatli geci. E, e, yılın futbol takımı Beşiktaş çıkmış şampiyon olduğu için. Hemen arkasında Fenerbahçe var. Hemen üçüncü sırada da Galatasaray'a Ama yani da sonuç itibariyle çifte kupa aldı yani. Hem Türkiye kupası ve Süper Kupayı kazandı. Fenerbahçe'nin hiçbir kupası yok ama buna rağmen araştırmadı da Galatasaray'ın önünde yer almış. Sonra Başakşehir, Trabzon, Osmanlı Spor geliyor. Burada bilmiyorum diyenler yüzde 8.3'e inmiş mesela. Evet. Hmm. Yani bu da şunu gösteriyor ee, takımlar e, biliniyor tanınıyor ama e, takımların e, takımların futbol e, bilinmiyor. Mesela az önce şey sündü vermeyi unuttum mesela e, geçen yıl Türkiye'de bence en başarılı futbolcu e, Mario Gomez'di mesela. Yani hem gol güzel oldu attığı 26 golle hem de Süper Lig'e damgasını vuran önemli oyuncuydu bence ki işte şampiyonluğunda da e, oyunculardan biriydi. Mesela Mario Gomez'in de e, hatırlanmaması hani Beşiktaş'ın mesela e, şeyi gösterenler e, 2016'nın en başarılı futbol takım olarak gösterenler mesela %30 ama mesela o %30 e, Gomez'in mesela e, %1.4 bile çıkmamış mesela. Ne kadar çıktığı belli değil. Belki diğer içinde yer alıyordur ama yani Beşiktaş'a %30 oy veren insanların e, yılın Futbolcusu e, şeyinde de içinde e, de bir yüzde 15, yüzde 20 Gomez e oy vermesi gerekti. Mesela. Halbuki olsan Özyakup çıkmış Beşiktaşlı olarak yani ilk beş içinde e, olsan Özgür çıkıyor ama e, Mario Gomez çıkmıyor. E, en beğenilen teknik direktör Şenol Güneş tabii ön plana çıkartıldığı için. Yani o az önce konuştuğumuz tespitimiz çok doğru. Medekim ön plan çıkartırsa. Ee, Fatih Terim ikinci sırada çıkmış. Bana ne diyorsun mesela? Senin yorumunu alayım. Fatih Terim'in ikinci sırada çıkması mı? Evet. Yani Şenol Güneş güneşle Fatih Terim sadece ve sadece iki buçuk puanlık bir yüzden yürüyor mesela. Yani e, hayırlısı olmuş. Geçtiğimiz Hayır. itibariyle çok fazla konuşulan isimlerden bir tanesi de aynı zamanda Fatih Terim hak etmiştir. Bu diye düşünüyorum. Sizce bu, Türkiye'de yılın teknik direktörü kim sorusu? verilen cevap Yani Yılın teknik direktörü. Yılın en başarılı teknik direktör demiyor mu? Yılın teknik, evet, direktörü şey, yılın teknik direktörü dediğimiz zaman işte en başarılı anlamındadır. Bu soru yani Fatih biz istifa davet ederken e, Türk halkı ya bu araştırmaya katılanlar yüzde yüz beşlik bölümü e, neredeyse 2,5 iki buçuk puan daha fazla almış olsa e, yılın en başarılı teknik direktörü seçilmiş olacak yani bu bizim ne kadar e, iyi bir spor kültürüne sahip bir toplum olduğumuzu gösteriyor yani. İç, evet. içler, acısı, içler acısı bir araştırma yani bu araştırmayı yapanların daha sonra bu araştırma yayınlanması gerekir ya da yayınlıyorsa bu araştırmanın mesela gazetelere yansıması gerekir yani evetlik bence yayınlar araştırma nasıl araştırma yapıldığına dair de göstersin yani Türk futbolu nasıl kalitesi nasıl Türk futbolu hakkında yapılmış olan araştırmaların kalitesi evet. herkes tarafından bilesin. Ne var evet evet yani her şey e, değil mi ne kadar demek ki biz hiç e, futboldan anlamıyoruz, dolu bilmiyoruz. E, herhalde Fatih Terim'i istifaya davet ettikten sonra bu e, Fatih Terim'e oy verenler bizi dinliyorsa çok fazla bizi yadırgamıştırlar. Yani eleştirmişlerdir muhtemelen. Yani evet ama yakında belki bahsetmek bile mümkün olmayabilir. Mesela Fenerbahçe'nin hazırlık maçını yapacağını duyurduğu rakibi gelmekten vazgeçmiş. Hollandalı rakibi. <gülüyor> Çünkü pek çok takım e, bu ta, e, şey, ara sezonda Türkiye'ye gelmekten vazgeçti biliyorsun. E, yaşadığımız olaylarından dolayı. E, Hollanda takımı da e, bu takımlardan biri. E, daha ziyade e, şu dönemde İspanya'ya e, Fasa ya da... Fasa mı? E, efendim? Fasa mı? Evet. E, Fasa'nın o turistik bölgeleri Hı. Fas, e, İspanya, işte da Dubai'ye falan gidiyorlar, Doğa'ya gidiyorlar. Ya bu da bir sektör yani bu da bir, e, önemli bir sektör. Çok Türk turizmi futbol turizmi e, özellikle turizmi, e, futboldan beslen e, turizmciler çok ciddi para kaybettiler. Yani 150 milyon eurodan ciroları 30 milyon civarına düşmüş. Hmm. E, bu ciddi bir kayıp. E, yaşadığımız bu e, terör olaylarından dolayı da bir ciddi bir korku yaşıyorlar ve e, Türkiye e, şey, seyahatlerini iptal ediyorlar. Bu da Özellikle Güney Bölgesi'ndeki için ciddi bir kayıt demek. Evet. Yani parasını ee, versek de gelmiyorlarmış. Mesela Fenerbahçe'nin transfer listesindeki 10 numaralar arasında yer alan Palermalı Robin Quaison'un İstanbul'da yaşanan terör olayları nedeniyle Sarı lacivertlerle görüşme yapmayı reddettiği yöne söylüyormuş. La Gazette de la, della Sportu'ya yer alan habere göre. Evet tabii. Bazı sporcular e, terörden dolayı korkuyor gelmiyor. Bazıları ise e, biz korkmuyoruz. burada. İşte işte Fenerbahçe'nin basketbol takımındaki İtalyan öncülüğü Gidatome. Evet bu terör olayları yaşanıyor ama ben bu kenti seviyorum. Burada yaşamaktan da keyif alıyorum şeklinde açıklamaları vardı İtalyan medyasında. E, farklı farklı görüşler var. tabii terörün e, insanları korkuttu. Bu sadece yabancılar için hepimiz için e, bir korku e, unsuru. Ee, tabii inşallah bir an önce bu terör tehlikesinden terör riskinden kurtuluruz ee, diyorum bu arada çok ilginç bir haber vardı bugün 107'de ee, manşete çıkan bir haber bilmiyorum dikkatimi çekti mi ee, dopingçiler federasyonu bastı başkanı silahla tehdit etti evet Selahattin de verdi bunun haberini eski atletlerden HP ve AK adlı sporcular anti doping ajansında yapmış olduğu kontrollerde dopingli çıkmışlar Ardından da evet. dediğiniz gibi silahla basmışlar ortamı. Aslında işin e, daha da, tabii bu çok vahim bir nokta, e, daha da vahimi e, Atletizm Federasyonu'nun bu dopingli çıkan e, sporculara e, ceza vermemesi. E, dopingli çıktıkları halde Atletizm Federasyonu sporculara ceza vermiyor. E, daha sonra e, Türkiye Antidoping Aşağı'sı TAD'a. Konuyu Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Tahkim Kurulu'na getiyor ve Tahkim Tahkim Kurulu da e, ismi geçen atletleri dört yıl ceza veriyor yani e, herhalde e, bu olaydan sonra tahmin ediyorum e, Atletizm Federasyonu görevden alırlar yani evet bu tehdit bu tehdit tabii kabul edilecek bir olay değil ama e, Atletizm Federasyonunun da dopingli çıkan sporcuları koruması Onlara bu cezayı vermemesi ve e, bunun üzerine TADAN'ın e, devreye girip e, bakanlığı harekete geçirmesi, aktif kurulun harekete geçirmesi e, çok çok önemli bir gelişme. E, ya istifa eder diye düşünüyorum. Yani bunlar yazılanlar doğruysa ki yüzde yüz doğrudur. E, çünkü bir, bir gazetede daha okudum bugün. E, çok ciddi bir yani dopingi örtbas ediyorsun. E, ya e, istifa eder e, ya da görevden alınır diye düşünüyorum yani. Atletizm ee, Federasyonu Başkanı'ndan bahsediyorsunuz. Evet, evet, Ama evet. Ama o da tehdit ediliyormuş. Fatih Çintimar'dan bahsediyorsunuz galiba. Ona da bu iki isim senin yüzünden hayatımız bitti ya bize 500 bin TL vereceksin ya da çocukların okuluna kadar her şeyi biliyoruz dedikleri de ortaya çıkmış mesela Doğan'a. Yani bu haberi. muhtemelen bu haber muhtemelen bu bu akşam bültenlerinin birinci haberi olabilir eğer gün içinde başka e, bir olmazsa Evet bu daha e, bizim yüzecek haberler gelmezse binumalı haber olabilir. Çok ciddi bir e, skandal bu yani. Hani işin e, fedayi kısmını es geçiyorum ama e, dopingli çıkan sporculara ceza vermesi göz yumması abol edilebilecek yani biz doping konusunda sıfır tolerans diyoruz. Bu konuda spor bakanımızın e, çok ciddi yaklaşımları var kendisi. E, Uluslararası Doping e, Ajansı'nda önemli bir mevkiye de geldi. Seçildi. Yani, e, böyle bir e, süreç yaşanırken e, sıfır tolerans parolasıyla hareket edilirken e, dopingli çıkan sporculara Atletizm Federasyonu'nun ceza vermemesi e, kabul edilebilecek bir olay değil. Yani, e, onun için yani tamir ediyorum ki bugün e, spor gündeminin bir numaralı maddesi bu olacaktır ve epey bir tartışma konusu da olacağını düşünüyorum ve Baş, daha sonra başkan da gider gibi geliyor yani. Evet anladım efendim. Ee, son olarak da e, yani birkaç tane şey daha var. Bu transferler. E, transferler biliyorsunuz şu anda ara transfer dönemi başladı. E, milyon, eurolar, dolarlar havalarda uçuşuyor. Ama halbuki hatırlarsan bir öncesine öylesine kadar e, her bir e, alışverişin Türk lirasıyla yapılması konusunda bir avukata sağlanmıştı. Yani her konuda Türk Lirası'yla alışveriş yapalım. İşte dolar ve euro kullanılmasın denmişti. Bilmiyorum sen de hatırlayacaksın. Yani sadece evet. sporda değil. Her alanda. Fakat hala futbolda... Dolar, mı kullanıyor? dolar, euro ve dolar. milyon eurolar, milyon dolarlar. Ben şunu anlamıyorum. Yani, e, Türk Lirası bu kadar değer getirirken, dolar ve euro inanılmaz değer kazanırken kulüpler nasıl böyle milyon yürürlük ve 3,5-4 yıllık sözleşmeler yapabiliyorlar. İsimsiz oyuncularla üstelik de yani geleceği pek olmayan gözüken oyuncularla yapılan bu anlaşmalar. Üstelik de yani financial fair play konusunda takılarımız yine tehdit altında. Almış olduktan cezalar var. Ki bu cezalar öyle gözüküyor ki devam edecek. Ama bu konuda İsviçre'ye gidip işte bizim ee, ekonomik sorunlarımız var, işte Türkiye'de bu kadar değer yitiriyor. Ee, bu financial faizli konusunda bize biraz hoşgörülü davranım şeklinde bir e, uefa yetkililerine e, talepte bulunacakken, yani bu parazı hazcı olmamız, yani uefa desek ki kardeşim yani siz bu ile benim karşıma çıkıyorsunuz, ama e, o zaman niye bu transferleri de gerçekleştirmeye devam ediyorsunuz? Nedir bu e, çelişki diye bir soruyu yansılar acaba? Ne cevap verirler? da işin bir başka tarafı. Evet. Galatasaray ciddi bir kriz yaşarken bir tane oyuncusu Halil Altın Top'un sözleşmesini fes etmek için oyuncuya 850 bin euro ödemiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani... 850 bin euro. Ne kadar kazanmış? Yani. Ee, ne kadar kazanmış dersin? yani Yaklaşık 7-8 yıldan beri. Galatasaray oynuyor hafızam beni yanıltmıyorsa e, ne kadar e, şey kazanmış dersin? Ee, bilmiyorum. Evet, tahminen 5 ila 10 milyon euro arasında bir para ödemişlerdir kendisine e, bu süre aslında e, ve bir de 850 bin euro sözleşmeyi ses etmek için diyorsun. Yani çok korkunç rakamlar bunlar. E, kulüplerimiz bu kadar. Bonç batağındayken e, bu rakamların hala telaffuz ediliyor olması, kulüplerin kasalarından çıkıyor olması yani gerçekten türü tıp bulunun açısından e, çok büyük bir tehlike de oluşturuyor. Buldum efendim. 4,5 sezonda toplam 15 milyon lira para kazanmış. Milyon euro pardon, avro. Evet. E, toplamda 89 maçıya çıkmış ve 4 gol atmış. Evet, düşünemiyorum. İşte kulüpler bunun için Bolç batağındalar. Yani... E, Şimdi ciddi şekilde hakemler eleştiriliyor. Hakemler için çok fazla süremiz kalmadı ama gelecek haftaki programda da onu evet. değerlendireceğim. Hakemler eleştiriyor. Futbolcuların işte performansı ortada. işte yöneticilerin de nasıl kulüpler yönettiklerini görüyoruz. Yani aslında çok ciddi bir kriz var yani. Herkes işini kötü yapıyor yöneticiler dahil. kulüplerde de borç batağında. Tabii sonra diyorlar ki sponsorlar artık futbola para yatırmıyor. E tabii ortaya çıkan bu tabloyu gördükten sonra hangi şirket e, Türkiye'de e, futbola para yatırır? Yani futbola para verir. E, o kadar kötü kullanılıyor evet. ki o para. E, sen bilir misin? Yani ne kadar çok... Para mı olsa diyorsun? mı? Evet. Türk futboluna. Veririm para. tabii ki. Hemen. <gülüyor> Türk futboluna, Türk voleyboluna, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Yeter ki olsun biraz. Ondan sonra inanın Türkiye'de verecek çok fazla yer var. Yani onun için çok ciddi bir sorun var ve bu sorunların ben bir şekilde federasyon ya da federasyon el atmıyorsa da Spor Bakanlığı yetkilisinin bu konuda el atma zamanının geldiğini düşünüyorum. Maliye Bakanlığı'nın devreye girmesinin gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ciddi bir israf var. Ciddi bir ekonomik krize doğru sürükleniyor futbolu bunun da bir şekilde öllenmesi lazım. Bilmiyorum belki Şangay Beşisi'ne girdiğimiz zaman oraya doğru kaymaya başladığımız zaman Çin Ligi ile beraber ortaklaşa düzenlenecek olan toplantılar ve anlaşmalarla beraber farklı bir noktaya da evrilebilir süreç. Şu anda kimse bahsetmiyor ondan ama Çin'in de büyük bir ekonomisi, futbol ekonomisi oradan dönüyor galiba. Yeni yeni çok ismini duyurmaya aa, başlamış olsa da. Tabii tabii çünkü devlet teşvik ediyor Çin'de yani çok ciddi paralar dönmeye başladı işte geçen hafta içinde. Oscar Şangay takımına gitti 30 milyon euro karşılığında evet, evet. Carlos Tevez gitti 38 milyon euro karşılığında Axel Witsel 18 milyon euro karşına gitti bu arada Galatasaray'ın iki yıldızı içinde çok cazip teklifler olduğu konuşuluyor Galatasaray'da kazandığı paranın üç misilini vermeye hazırlamış Çinliler bu hmm. bir tanesi Şinay Ders ee, verilerseniz Galatasaray'ın herhalde satar diye düşünüyorum. Çünkü e, ciddi para ihtiyacı var. Galatasaray'ın ikonelik durumu, durumu çok güçlü aracısı. Hani Beşiktaş Fenerbahçe'nin de durum farklı değil ama Böyle bir teklif de varsa, Sinayderzin Çin'e gitme ihtimali çok yüksek ve Çin e, böyle kesin ağzı açmış durumda ama e, devlet teşvikinin olduğunun altını çizmem gerekiyor. Ama belki bir şirket şey... de olabilir yakın bir zamanda yani bu şey esnafa verilen küçük esnafa verilen fon gibi belki bir fon açılır, e, iki futbol federasyonu koyar, bir e, devlet koyar, alırlar e, Hamit Altın top gibi oyuncuları oynatırlar, ondan sonra da ayrılması için tekrardan ayrı bir para veriliyor. Aslında burada e, Türkiye'de de devletin teşviki var. E, var mı? Bola. Tabii ki var. Yani diyeceksin ki nasıl e, yapılan statlara bak. Yani o statları kimler yapıyor? E, Devlet yapıyor stadları e. ve şu anda yani... Ya, e, Altyapıya yatırım yapıyorlar diyeceksiniz zannettim de. E, şöyle, şöyle ya, bir, bir nevi aslında bir nevi altyapı yani Öyle stat yapıyorsun. İşte Trabzon statı yeni açıldı. Bunlar çok ciddi yatırımlar. Ya, Eskişehir stadını. Ee, yeni stadında oynuyor Eskişehir yani pek çok ya yani 20'ye yakın e, şu anda stad e, açıldı açılma konumunda ve yeni yapılanlarla 30 tane futbol stadyumu şu anda ciddi bir şekilde yapılıyor Avrupa'da takımlar kendileri yapıyorlar ama değil mi? E, pek değil yani e, Stadını kendi yapabilecek hele şu günümüzde hele günümüzde yani bu statla e, maliyet Hı. oldukça e, yükseldi e, böyle ki, kendi yapacak takım pek yok yani bir Arsenal takımı e, Emirates sponsorluğunda ondan aldığı destekle kendi yaptı ama bu modern statları kulüplerin kendi bütçelerinde yapması mümkün, pek değil. mümkün değil. O zaman Tabii bir zahmet de ki... devlet de yapsın bu statları da. Ardından da kendi ee, cennetleri mesela... futbol karmasıyla beraber, mehter ile beraber maç yapabilsinler onlar da. Işte Dediğim ya. gibi yani devlet teşvik ediyor. Bu çok ciddi bir yatırım. Yani futbol kulüplerine sunulmuş çok ciddi bir hediyedir. Çünkü sonuçta artık modern bir stadın var. Sana daha artık o stadı doldurmak düşüyor. Yani bu modern stadları dolduramıyorlarsa bu futbolcularla yani çok da yıldız futbolcu da geliyor. O zaman bu yöneticileri de sorgulamak gerekiyor. İşte onun için Spor Bakanlığı'nın devreye girmesi ve bir takım şeyleri sorgulaması gerektiğini söylüyor. Çünkü devlet iyi bu stadları yapıyor. Bunların da ciddi maliyeti var. Bu stadların dolması ve futbol ekonomisinin canlanması gerekiyor. Yani ...kulüplerin ağlama hakkı yok. Onu söylemek istiyorum. Ağlama hakkı yok, evet. <gülüyor> Bu arada ilginç bir şey söyleyeyim. Çin'den açıldı, onu unuttu söylemeye. Çin her türlü futbolcuyu transfer edebiliyor. Bütün yıldızları transfer edebiliyorlar. Fakat tek bir mevki hariç... E, ...karecik transferi yasak. Neden? <gülüyor> Çok güzel bir soru. Neden olabilir? Ee, bilmiyorum. Altında ideolojik bir sebep mi var? Yani e, kim bunu anlamış değil ama e, bundan 2-3 ay ya da 4 ay önce e, yabancı basında bir makale okuyordum Çin futbolu üzerine. O zaman bu haberi e, okumuştum. Bu haber aklımda kaldı. Bilgi aklımda kaldı. Birisi yorum yapıyor. Yani biliyorsun e, Asya'da bahis e, çok popüler. E, bahisler e, tabi ilegal bahisler de çok yaygın. Bu kalecileri e, bir şekilde bu bahis e, şirketleri ya da e, bahis oynatanlar, oynayanlar bağlıyorlarmış. Yani ha, öyle, çok yıldız sporcu ama öyle komik goller yeniliyor ki diyor röportajda e, yabancı bir teknik adam. Ve evet, Çin olduğu için dikkat diyor. de çekmiyor. E tabi dikkat de çekmiyor. Görmüyoruz, etmiyoruz. Yani bu, hala bu kaleci transiyonun yasak olması tabi çok e, ilginç hani e, futbolu koruma diyebilirsin ama yani sadece kaleci kaleci mi koruyarak futbolunu geliştireceksin <gülüyor> yani bu da yani büzgün e, Çin futbolu dünya e, şey keşfetmeye başladı ve bu da çok üzerinde konuşulacak tartışılacak e, bir ayrıntı gibi gözüküyor var evet <gülüyor> çok teşekkürler o zaman Cey Bey görüşmek üzere sevgili yayınlar siz de, de seyirciler <gülüyor> Hem Çetin spor. Evet haftanın son açık gazetesini de burada noktalandırıyoruz. Son bir haber var. Balkanlardan gelen soğuk hava bugün yurt etkisi altına alacakmış. İstanbul'da bu akşam saat akşam 8 civarından itibaren kar yağışı bekleniyormuş. Sıcaklık da eksi 5 dereceye kadar düşecekmiş. Birçok gazetede ve televizyon kanalında aynı zamanda internet portallarında da bunu görebilmek mümkün. Uyarılar yapılıyor. Hafta sonu için biz de haftanın son açık gazetesinde buradan iletmiş olalım. Ömer madro yoktu bu haftanın son 3 gününde e, ufak rahatsızlığı nedeniyle önümüzdeki hafta itibariyle yanımızda olmasını düşün, planlıyoruz, umuyoruz. Ama biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sid Barrett'la e, devam edelim dedik Selahattin de beraber. Bugün doğum günü. 6 Ocak 1946'da doğmuştu. İngiliz müzisyen, söz yazarı, gitarist ve sanatçı olarak sanatçı kimliğiyle bilinen Syd Barrett Pink Floyd grubunun kurucularından da. Onun parçalarını çalmakta ve çalmaya devam ettik bugün. Son parçası da açık kasenin de son parçası. Oktobus Ahtapot attı. Parça oluyor Syd Barrett'tan geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. <Gülüyor> Açık gazete.